hocalarım ve sevgili misafirler. Teoman Duralı sempozyumunun ikinci oturumuna başlıyoruz. Bu oturumda konuşma yapacak olan Profesör Doktor Ayhan Mıçak ve Profesör Doktor Oktay Taftal hocamı lütfen kürsüye davet ediyorum. İlk konuşmacımız Ayhan Bıçak konuşmasını kürsüde yapacak. Aa, öyle mi yapacak? Hoca orada yapmak Merhaba arkadaşlar Evet Değerli hocamızın Aramızdan ayrılması nedeniyle Burada toplandık Kendisine Allah'tan Rahmet dilerim Hepimizin duası onunla Hepimize büyük katkıları Oldu Yol gösterici Ve yoldaşlık yaptı yani bunlar yoldaşlık yaptı ve belli bir rotada e, araştırmacı olmamızı sağladı. Her şeyden önce bu e, bir üniversite hocasının öğrencilerine kazandırması gerekli erdemlerden biridir. Yani araştırmacı olmak gerekiyor. Üniversite hocası olmak için de bunu fazla... Ee, başardığımızı söyleyemem Türkiye açısından. Şimdi hocaya e, Türkiye şartlarına değerlendirmek istiyorum. Türkiye'de felsefe'de çok şikayetçi hoca da başta olmak üzere e, felsefecilerin büyük bir kısmı Türkiye'de felsefenin durumundan şikayet etmektedir. Ben de onlardan biriydim ne zamana kadar 5-6 yıl öncesine kadar büyük ölçüde kararsızdım. Bir takım tereddütlerim vardı ama yani baskın karakter Türkiye'de felsefe yapılmadığı yönündeydi. üzerine çalışmalara başladığımda ciddi ölçüde felsefe yapıldığını kabul etmeye başladım. Yani düşünürlerimizin metinlerini inceledikçe, orada ürettikleri düşünceleri gördükçe, fikrim önemli ölçüde değişti. Geldiğim noktalardan bir tanesi, filozof tanımını belli felsefe yapmak, belli bir araştırma alanında kendi düşüncelerini oluşturmak anlamında kullanarak, onlarca filozofumuzun olduğunu kabul etmeye başladım. Yani bu tartışmaya açık ama filozofluğun e, göklerde dolaşan bir er, erdem olmadığını anlamamız gerekiyor. Filozofluk düşünce üretme üzerinden gerçekleşir. Türkiye'deki felsefeye olumsuz bakış açılarından biri şu çok sık kullanılır filozofumuz olmadığı için felsefe yapamıyoruz ama şu soru hiç tartışılmıyor filozof nasıl ortaya çıktı yani filozof olabilmek için önce felsefe yapman gerekiyor yani felsefenin önceliği var felsefe yaparak filozof olunuyor. Yani filozof gökten inmesi gerekiyor ve biz de ona bakarak bizler de filozof olmaya çalışacağız. Bu sorunlu yaklaşımlardan biridir. Ama yani bunlar çok önemli görmüyorum. Türkiye'deki felsefe açısından e, önemli sorun kötü olan şey Hocalarımızın düşünceleri hakkında araştırma yapmamaktır. Eğer hocalarımızla tartışmazsak, hocalarımızı eleştirmezsek, hocaların düşüncelerini geliştirmezsek felsefe yaptığımızı söyleyemeyiz. Yani felsefe yapmak bir konu hakkında başkalarıyla tartışmaktır. En yakınımızdan başlaması gerekiyor tartışma. En yakınımızdaki kişi hocalarımızdır. Türkiye'de gerçekleştiremediğimiz şeylerden bir tanesi hocalarımızla tartışmaktır. Bunu yapamadık, geliştiremedik. Yani Türkiye'deki felsefe açısından temel problem bu. Bu toplantı bu açıdan önemli. Yani Teoman Hoca bir filozof olarak kendisini yetiştirmiştir. Ama İstanbul Üniversitesi'nde yetiştirmiştir. İstanbul Felsefe'de yetiştirmiştir. Bu bu çok önemli bir kazanımdır. Ancak Teoman Hoca ilk değil filozof olarak. Yani ilk aklımda 5 kişiyi kolaylıkla sayıyorum. Hilmi Ziya Ülken, Takiyettin Mengüshoğlu, Teoman Duralı, Teo Gürünberk, Arda Denkel filozoflarımızdır. Bunlar önemli düşünürler, önemli metinler üretmişlerdir. Metinlerini okumamız gerekiyor. Ve o metinlerle tartışmamız gerekiyor. Teoman Hoca da bunlardan biri. Ama dediğim gibi bana göre onlarca filozof çıkabilir ve bunu bir metnimde tartışıyorum. Henüz yayınlanmadı. <gülüyor> şey, düşünce tarzını Teoman Hoca'nın nasıl bir filozof olduğunu anlamak açısından düşünce tarzına bakmak gerekiyor. Hoca düşünce tarihi açısından düşüncenin yapısal dönüşümlerini göz önünde bulundurarak bilgelik temelli ve felsefe temelli düşünce tarzını ikiye ayırır. Bu onun terminolojisinde biçimselleştirilmiş düşünce ve biçimselleştirilmemiş düşünce olarak gözükür. Yani buna daha kolay bir adla bilgelik temelli düşünce, felsefe temelli düşünce olarak adlandırıyorum. Bu bu ayrım da Teoman Hoca'dan aldığım düşüncelerden biridir. Burada bilgelik temelli düşüncede Hakikatin verildiği kabul edilir, ilk yata tanrılardan hakikati almıştır, ilk yata'ya ne kadar bağlı kalırsak hakikati de o kadar gelenekler aracılığıyla ilk yata'ya ne kadar bağlı kalırsak hakikati de o şekilde iyi yaşarız ve yaşamımızı iyileştiririz, bu ahlakta ve inançta belirgin bir şekilde varlığını sürdürür. Toplumsal hayatımızın büyük bir kısmında vardır. Bu belli bir süre sonra Teoman hocanın medeniyetleşme olarak da adlandırıldığı felsefeleştirmiş, felsefeleşmiş medeniyetlerde felsefi düşünce tarzı ortaya çıkıyor. İşte buna Yunan medeniyetinin gerçekleştirdiği bir veri olarak görüyoruz. Yunan medeniyetinde biçimselleştirilmiş düşünce ortaya çıktı der hoca. İşte felsefi düşünce tarzı burada kendisini gösterir. Nedir biçimselleştirilmiş felsefe? Düşünce tarzı şüphe ve eleştiriden hareket etmek zorunda. Bilgelikte inanç, kabul ve yüceltmeler hakimken teslim olmak, inanmak değerleri hakimken Felsefede şüphe etmeyle başlayacaksın ve eleştiriyle devam edeceksin. Düşüncelerini gerekçelendireceksin. Farklı düşüncelerle eleştirerek yoluna devam edeceksin, kendi düşüncelerini oluşturacaksın. Bir bakıma yapısal olarak farklılık ortaya çıkıyor. Bu farklılığı Teoman Hoca erken bir zamanda fark ediyor ve bunun peşinde ve Felsefi düşünceyi Aristoteles'le birlikte başlatır. Önceliğine bilgelik diyebileceğimiz bir bakış açısı vardır. İlk filozof olarak da genellikle Aristoteles'i kabul eder. Bence haklı, Yani ben de herhalde ondan hareket ederek filozof örneğini Aristoteles olarak görürüm. Çünkü Platon'da bilgelik özellikleri çok ağırlıklı. Felsefi bakış açısında bilimlerin ortaya çıkışını kabul ediyor ve ona göre bilim yapmanın iki şart, şey felsefe yapmanın iki şartı var. Birincisi bir doğa bilimine dayanmak gerekiyor. Kendisi biyolojiden geldiği için oldukça rahat bunda. İkincisi metafizik şeklinde felsefe yapmak gerektiğini kabul ediyor. Aristoteles'in anladığı anlamdaki ilk felsefe esas olarak ilk ilkelerin araştırılması üzerine kurulu Devam Hoca bunu kabul eder ve kendisi felsefe anlayışında büyük ölçüde bu olduğu izlenimini verir ya da o metinlerinden ben bunu çıkarıyorum. Şimdi bu bir yanıyla doğa bilimleri ve öbür tarafta metafizik ama şunu söylüyor metafizi, doğa bilimlerindeki bilginin güvenilirliği durumu metafizikte yok esnek ama metafizik eğer doğa bilimleri üzerine kurulu olursa e, nispeten ona da güvenilirlik bulaşır. Yani daha güvenil, spekülatif olmayan metafizik ortaya çıkar. Kapsamı geniş açıklama modelleri üretilebilir. Bunlar birbirleriyle ilişkili bir şekilde kurulmaktadır. <gülüyor> Oca, bu e, felsefe problemi kurma sürecinde bunu bu düşünceleri geliştiriyor. Yani felsefe yapmanın amacı felsefe araştırma alanını felsefi bir problem olarak kurmaktır. Felsefi bir problem olarak kurmanın anlamı sorunun ne olduğu, hangi köklerden geldiği, ne türden değerlere dayandığı, nasıl seyrettiği bu konu hakkındaki düşünürlerin, görüşlerinin özellikleri nedir ve onlarla hangi konularda tartışılabilir ve onu red ya da kabul edilebilir ya da onları malzeme olarak kullanılabilir ve problemi araştırmacı kendisi nasıl kuruyor? Bu felsefe problemi kurma dediğim deyim Teoman Hoca açısından insan üzerinden gerçekleştiriliyor. Ama metafizik yaptığından dolayı bu kavramı, insan, doğa, dünya, evren olarak, felsefe sistemi olarak tanımlıyor. Yani felsefe sistemi bu dört kavram üzerine kuruludur. Bununla bunların açıklanmasıdır. Zaten bunları koyduğunda dışarıda bir şey kalmıyor. Ancak bunların ayrıntılarına girildiğinde ve bunlar hakkındaki bilgilerin yapısal özelliklerine bakıldığında bir araya getirilmesinde oldukça farklılıklar kendisini gösteriyor. Bu farklılıkları hoca önemli ölçüde gidermeye çalışıyor. Şimdi, hocanın bakış açısında o tarihsellik önemli bir yer tutuyor, insan problemi açısından baktığımızda ya da bir bakıma evren tasavvuru diyorum, bir başka bir açıdan Felsefi felsefe sistemi ya da düşünce sistemi dediğimiz şey bir problem alanı olarak sistem olarak ortaya çıkıyor. Bunu insan üzerinden kurması gerekiyor. Ve insan tarihi bir varlık ve tarihi problemlerini köken, süreç ve gaye bağlamlarında hoca sıkça kullanıyor. İnsanın kökeni nedir sorusu ee, İslam inancı açısından yaratılışa geri götürüyor hoca. Süreci belli ölçülerde dini bağlamda kullanır ama tarihselliği ağırlıklı bir şekilde eee işin içine katar. Yani tek başına dini bir bakış açısıyla bunu sunmuyor. Tarihselliği özellikle de eee İnsanlık tarihinin geçirdiği aşamaları çeşitli şekilleriyle tartışır. Bu çerçevede bakıldığında hoca bir düşünce felsefe sistemi üretmiştir, bir metafizik yapmıştır. Kendisine göre spekülatif olmayan bir metafiziktir. Dikkat edin, kendisine göre. Buna e, her e, okuyucu, her araştırmacı kendi görüşünü kendi yani yargısını verecektir. Ama hoca spekülatif olmayan bir metafizik yaptığı kabulünü sürdürür. E, sistem yapmak yani felsefe sistemi kurmak ne işe yarar sorusunu sorduğumda şunla karşı karşıya kalıyoruz. Toplumda ortak değerlerimiz vardır ve o değerlerin her birini çok da fazla bilincinde olmadan yaşarız. Ve kurumlarımız vardır. O kurumlar aracılığıyla ihtiyaçlarımızı karşılarız. Ancak toplumun farklı kesimlerinde farklı dünya görüşleri vardır. Bu ister dini olsun, siyasi olsun, ideolojik olsun hangi bakçıda farklı bakış açıları vardır ve bunlar bunları da kuşatacak Bütünlüklü bir bakış açısına ihtiyaç var. Bir bakıma evren tasavvurunu ki evren tasavvurunun merkezinde işte insan, tanrı ve evren var ve insanın daha merkezde insan olduğunu düşünüyorum. İnsanın bu dünyadaki yaşama şartlarını açıklayabilen bir yapıdır evren tasavvuru. Ve geniş kapsamlıdır toplumdaki her türden e dünya görüşünü içerecek boyutlarda olması gerekli. İşte e, bilgeliklerden gelen, inançlarda büyük ölçüde bunu sürdüren evren tasavvurları modern dönemde felsefede büyük ölçüde düşünürler tarafından, filozoflar tarafından ortaya konulan e, felsefe sistemleriyle açıklanmaya başlandı. Yani 19. 20. yüzyıldaki dünya görüşümüzün o dini bakış açısının dışında felsefi bir bakış açısı oturmaya başladı. Bu ideolojilere dönüştüğü için kolaylıkla geri plana itildi. Ancak şu önemli bir şeyi toplumları yönlendiren büyük ölçüde büyücülerdir. Zaten felsefe sistemlerini, felsefe te temellendirmelerini okuyan büyücülerdir. Yani büyücülerin dışında halkın felsefe metni okuduğunu sanmıyorum. Okusa da e, kaygıyı anlayacağını da düşünmüyorum. Ben nasıl bankacının metnini anlamıyorsam, e, herhangi bir bankacı da benim met felsefe metnimi anlamasını beklemiyorum. Yani ama bir büyücük grubu bu problematiği kavramak durumundadır. Toplumların büyücü grupları ki bunlar 20. yüzyıl açısından bunların başında akademisyenler gelir ve bu belli ölçülerde de şeyi e, e, ihtiyacı karşılar. Teoman Hoca sistem kurarak, felsefe sistemi yaparak Türkiye'deki bu ihtiyacı karşılamayı deneyen ilk kişi diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de Evren tasavvurunu felsefi bir temelde açıklamaya deneyen pek kimse yok. Hilmi Ziya Ülken deniyor. Belki onun metinlerini incelediğimizde, detaylı incelediğimizde Hilmi Ziya Ülken'in evren tasavvuru çok daha farklı olabilir. Ama ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yani şunu söyleyemiyorum. Hilmi Ziya Ülkenin Varlık ve Oluş Kitabı'ndan böyle bir resim çıkabilir, şu sonuçlar çıkıyor diyemiyorum. Okuyup incelemem gerekiyor Varlık ve Oluş Kitabı'nı 500 sayfa ve oradan Hilmi Ziya Ülkenin evren tasavvurunu, felsefi bir şekilde nasıl kurduğunu araştırmacı olarak benim üretmem gerekiyor. Teoman Hoca da bu böyle değil. Teoman Hoca hazır sunuyor bize. Bu Teoman Hoca'nın yaptığı felsefe uğraşılarında yaptığı önemli işlerden biridir. Felsefeci olarak baktığımda bunu temellendirmiş olması ve Türkiye'de e, bir felsefe sistemi üreterek onun içinde evren, toplumun evren tasavvurunu tartışmaya açması önemli bir başarıdır. Ancak bu yeterli değildir. Yani onlarca yeni modeller üretilmesi gerekli. Onlarca farklı felsefeci, düşünür, filozof bu denemeleri yapmakla yükümlü. Eğer bunu yapmazsak e, Teoman hocanınki çok da anlamlı olmaz. Değeri de kazanmaz. Yani önemli bir başarıdır. Felsefi bir başarıdır. Fakat etkisini görebilmenin şartı Felsefe sistemlerinin toplumdaki dönüşümleri nasıl sağladığını gösterebilmemiz gerekiyor. Felsefecilerin işi bu. Bunun tartışılması gerekiyor. Ve toplumdaki bu kadar kamplaşmanın neden evren tasavvuru ya da bir felsefi bakış açısı açısından bir araya getirilme denemesi yapılmıyor? Yani bütün işleri ideolojilere bırakmış durumdayız, seyrediyoruz ve bir araya gelip toplumsal bir problemi tartışamıyoruz, konuşamıyoruz ve birbirimizi okumuyoruz. Birbirimizi okumuyorsak nasıl düşünce üreteceğiz, diyalektiği nasıl yapacağız, kimle tartışacağız? Yani bu tartışmaları sürdürebilmek için öncelikle... Bu türden metinlere ihtiyaç var. Teoman Duralı bunu yapıyor. İki temel metni var bence, bir işte sorun nedir, İkincisi belki birincisini sıralamayı değiştireyim. E, biyoloji felsefesi birinci metnidir, sonraki adıyla e, hayatın anatomisi 2018'de 26 yıl sonra, yanlış hatırlamıyorsam yeniden basıldı ikinci baskısı 26 yıl sürdü. Bu bir kayıptır. Hocayla sık sık bunu tartışmıştık. Uğraşamam deyip durdu. Ama nihayetinde son çıktı. Bir, bir sürü şey var. Şu, ben bu görüşlerimi büyük ölçüde şeyden sorun nedir üzerinden kurguladım. Ama Tevhüman hocanın ortaya koyduğu görüşleri... Hayatın anatomisi açısından yeniden değerlendirmek gerekiyor çünkü çok çeşitli şekillerde düşüncelerini değiştiriyor. Şimdi bunu bu şekilde sıraladıktan sonra ben kısaca bu çalışma toplumda ne türden Teoman hocanın çalışmaları, ne türde sonuçlar, e, hangi sonuçlara var e, doğurduğunu sıralayacağım. Bunlardan ilki felsefe yapmanın iyi örneklerinden birini verdi. Yani bunu hiçbir şekilde e, göz ardı etmemek gerekir. Kavramların anlam katmanlarını ve kavramlar arası ilişkileri çok iyi tahlil etti. Ve e, herhangi bir kavramı merak ediyorsanız Teoman Hoca'nın kitaplarında o kavramı kolaylıkla bulursunuz ve hocanın bunu nasıl tahlil ettiğini ne türden bağlantılar kurduğunu ve e, Görürsünüz ve çok faydalanabilirsiniz. Felsefe-bilim ilişkilerini her iki alanda iyi bilen bir felsefeci, bir filozof olarak daha iyi tanıttığı kanaatindeyim. İyi örnekleri var. Metafizik içinde kayboluyorlar bilimin kimliği büyük ölçüde kaybolsa da biyoloji felsefesindeki <gülüyor> temellendirmeleri tutumu bilime ilişkin düşüncelerini çok belirgin bir şekilde sergiler. Türkçenin felsefeleştirilmesine çok büyük katkı sağladı. Ve bunun için belki de en çok emek harcadığı ilk üç şeyden biri de Türkçedir. Türkçe hakkında herhangi bir makale kitap yazmadı ama kitaplarındaki Türkçe ile ilgili bölümler toplansa, herhalde 400-500 sayfalık bir kitap oluşturulabilir. Bir tane sözlüğü unutmuyorum. Sözlük çok emek harcadığı yerlerden bir tanesi. Fie ona ilişkinde çok tartışmamız oldu. Hocam, 100 tane kavramı koy, bulun, sıralayın kendinize göre. Bu sözlüğü bitirin diye defalarca söyledim. Konuştuk ve ısrarla kendi tutumunu sürdürdü. İşte. B'de kaldı galiba. <gülüyor> yani belki kopyalar yeni yayınlar çıkabilir sanırım D'ye kadar geldiğini söylemişti bir defasında. <gülüyor> Burada Tiyaman hocanın bir başka önemli katkısı, yani yaklaşık 200 yıldır Türkiye'deki Türkiye'nin tarihi yapısı açısından batılılaşma meselesi bağlamında çoğunlukla tartışılan problem bu modernleşme karşısında İslam'ın durumu nedir? İslam'ın durumuna ilişkin ne İslamcılar ne ilahiyatçılar açık bir açıklama getirebildiler. Bunların önemli nedenlerinden bir tanesi felsefi bir alt temel yoktu. Hocanın haklı olarak belirlediği şey felsefi bir temel gelişmeye felsefi karşılıklar vermek gerekiyordu. Ve Türkiye'de de bu karşılığı verebilecek felsefi bir birikim yoktu. Son on yıllarda çıktığı kanaatindeyim. Yani 50'li yıllardan itibaren bu görüş yani felsefi birikimimiz oluştu ve bu tartışmaya açılması gerekiyor. Teoman Hoca bunu gerçekleştirdiğini kabul ediyorum. Yani çalışmalarında İslam'ı felsefi bir temellendirmede yorumlayarak modernlikle işte İslam medeniyeti ya da inancı arasındaki ikisi ayrı şey, inanç ve medeniyet ilişkileri bir şekilde açıklık getirdi. Kendi dünya görüşünü buna kattı. Ama bu dünya görüşünü düşüncelere katılmaması mümkün değil. Bir şekilde katılır. Fakat ürettiği düşüncelerin değerini düşürmez. Bu Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu söyleyebilirim sonuç olarak. Türkiye'de felsefe yapan ve Türkiye'nin problemleriyle uğraşan her felsefeci Teoman Uğur, Hoca'ya bir uğraması gerekiyor gibi. Şuradan ya da buradan karşı çıkmak için ya da desteklemek için. Onunla tartışmayı gerektiriyor. Bu çok önemli bir kazanımdır. Bunu e, Takiyettin Bey'le de, bunu Ülken'le de, bunu Uygur'la da, bunu e, bu kadar geniş boyutlarda olmasa da Arda Bey'le ve şeyle e, Gürünberk'le de yapmak gerekiyor. Yani önemli düşünür felsefe temelli düşünürlerimiz vardır ve onlarla tartışmamız gerekiyor. Konunun başında söylediğim gibi Teoman Dural'ı bana göre işte benim belli bir tanımım var. E, filozoftur. Bunun tartışmasının anlamı yoktur. Ama tek filozof değildir. Ve onlarca filozofumuzun olduğunu iddia ediyorum. E, ama filozofluğun temel değeri felsefi temelli bir filozof eleş, eleştiriye açık olmasıdır. Yani Filozofu kutsayamayız. Filozofu kutsamak felsefeye aykırı bir durumdur. Filozofun yaşayabilirliği onunla tartışmaya, diyalektik ilişkiye bağlıdır. O diyalektik ilişkiyi sürdürmeliyiz. Onun ileri sürdüğü tezlere karşı tezler sürdürdüğümüz sürece hem filozof olmasını sağlık filozof olarak kalmasını sağlarız. Hem kendi düşüncelerimizi geliştirebiliriz hem de tartıştığımız filozofun düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabiliriz. Bu araştırmacı olmanın, felsefeci olmanın, bilim insanı olmanın temel tabandır. Yani onun dışına onu yapmıyorsak bana göre bu niteliklere sahip olmamak e, mesleğimizin hakkını vermemek anlamına da geliyor. İşte saygımızı Teoman hocaya saygı ve sevgimizi onun düşüncelerini tartışarak sürdürmemiz gerekiyor. Yani yerden yere de vurmalıyız hakkı da vermeliyiz gerçek konumunda da korumalıyız. Yani Toptan reddetmek ya da toptan savunmak diye bir şey söz konusu değil felsefede. Bilim anlayışında, bilim kavrayışında. O bilgeliklere ilişkin yani bilgelik ermişlik rütbesini verdiklerinde bir kişi artık tartışmazlar. Onların sözlerini e, kutsal hakikatler olarak tekrarlayıp dururuz. Ama felsefede bunu yapamayız. Felsefe ayrı bir şey, ayrı bir değer sistemi felsefenin gerekliliklerine göre yapmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor ve bunun da en iyi göstergesi Fes Teoman Hoca'nın da defalarca metinlerinde dile getirdiği diyalektik süreci işletmektir. İşte başında da söylediğim gibi Türkiye'deki felsefenin ve bilim dünyasının Geniş anlamıyla da üniversitenin temel sorunu kendi değerlerimizi yani alanların her birinde düşünce üretmiş kişilerin düşüncelerini araştırma zahmetine girmeyişimizdir. Ve bana göre e, her öğrencisinin hocasına karşı mesleğine karşı, önce mesleğine karşı sonra hocasına karşı sorumlulukları arasındadır bu. bunu yerine getirmediğimiz sürece şikayet etmeye devam edeceğiz ve başka filozofların yabancı filozofların görüşlerini tekrarlayıp yorumlayacağız eğer kendi düşüncemizi geliştirmek istiyorsak bu toplumun yetiştirdiği düşünürlerle Tartışmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet biz de hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık hocam. Ee, şimdi bu oturumdan bir önceki oturumdan farklı olarak soruları hemen alacağız. Ee, Ayhan hocamız belki ayrılmak zorunda kalacak. Ee, Youtube üzerinden soruları takip ettik ama oradan yöneltilen bir soru yok. Varsa Ayhan hocaya yöneltilen soru alalım. Yoksa Oktay hocamızın konuşmasına Geçebiliriz Evet soru yok gördüğüm kadarıyla yok, hocam soru. Yok Tamam soru Ağzınıza ediyorum. sağlık hocam teşekkür Katıldığınız Sağ olun. için çok teşekkür ederim arkadaşlar Evet ikinci konuşmacımız e, Profesör Doktor Oktay Taftalı e, Sözü hemen kendisine bırakıyorum Buyurun hocam Teşekkür, teşekkür ediyorum ee, ayrıca hemen oturumun başında ben de İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'ne böyle bir gelmiyor mu ses? Evet. Böyle konuşsak yine gelmez mi? Şöyle ikisini beraber şey yapalım hocam. Bu tamam, tamam, bu tamam, bu, tamam. Elimizde konuşalım, zararı yok. Ee, bu oturumu tertip eden İstanbul Üniversitesi e, felsefe bölümüne, Edebiyat Fakültesi felsefe bölümüne e, teşekkürlerimi sunuyorum ben de. Ee, şimdi sesim geliyor mu acaba? Evet, peki. peki. Ee, benim oturumumun başlığı yaşama kültürü kapsamında Teoman Duralı düşüncesine bakış. Şimdi yaşama kültürü adıyla ya da kavramıyla insanın zamana ve mekana ektiği yapıp etmelerini yani eylemini kastediyorum. Ve bu eylemin bilinç durumu olarak yine insan tarafından idrak edilmesi kastettiğim şey bu yaşama kültürü kavramıyla. Şimdi felsefe ve yaşama kültürü açısından bu iki kavramı ilişkilendirdiğimizde, yani felsefeyle yaşama kültürünü ilişkilendirdiğimizde ise, teorik kavramsal bir uğraş olan felsefenin, filozofun hayat pratiğindeki karşılığını kastetmekteyim. Ve Teoman Dural'ı özeline geldiğimizde, hocanın felsefi anlayışının onun hayat pratiğine yansıyan bir örneğini irdeleyerek, bir örneği üzerinden irdelemeler yaparak meseleyi açmaya çalışacağım. Bu örnek hocanın öğrencileri ve yakınlarınca bilinen hal sohbet veya bir başka deyişle yarenlik sevgisini ifade eden bir durum. Bu ifadelerden birisi. Ve hocanın yarenlik ve sohbet sevgisi onun bir takım öğrencileriyle veya yakınlarıyla sürdürdüğü yazışmalara yansımaktadır. Ben bu yazışma örneği üzerinden, yani hocayla sürdürdüğümüz yazışmalar üzerinden bir takım örnekler vererek, hocanın metinleri dışında hayata bakışını, çeşitli kültürel, sosyal, sanatsal olaylara bakışını sizlere bizzat hocanın diliyle ifade etmeye çalışacağım. Evet. Edebiyatta ve felsefede mektup türü, kendine özgü biçim özellikleriyle farklılıklar arz eden ve zengin bir literatür oluşturmuş bir türdür. Bu edebi tür hakkında tabii çeşitli ülkelerde, çeşitli dillerde birçok örneğe rastlıyoruz. Fakat ne yazık ki dijital kültürün ve sanal dünyanın hayatımızda giderek genişleyen alanlar açtığı bir zaman diliminde, mektup türü yazışmalarımızın yerine dolayısıyla elektronik posta yazışmaları almış durumda. Ve e, mektubun dokunma ve koku duyusunu dışarıda bırakarak soyut ve bir o kadar da soğuk bir ekran, bir görsellik üzerinden ifadesini bulan elektronik posta yazışmaları e, hocayla gecenin geç saatlerinde aramızda cereyan eden bir muhaberattı, bir iletişimdi. Gecenin Geç bir saatinde hoca çalışırken canı sıkılır veya bir makaleye rastlar veya bir filme rastlar internet ortamında veya bir üniversiteden, bir kütüphaneden bir makale bulur veya bir müzikal kompozisyona denk gelir ve bana gönderir. Saat 23.30. Oktayım bak bakalım ne diyorsun bu makale hakkında. Ben de hocaya hemen bir <gülüyor> okuyup o makale ise veya müzikse veya bir filmse... Karşılığında ya ona bir başka makale gönderirim, elimin altında varsa ona denk düşen bir şey. Yahut da kendi fikirlerimi hocaya yazarım. O da bana tekrar geri döner. Doğrusun, yanlışsın, şöyledir, böyledir, eksiğimizi, gediğimizi böyle tartışırdık. Bazen bu gecenin geç saatlerine kadar, yani gecenin saat ikisine üçünde hocayla mailleştiğimiz zamanlar vakidir. Tabii bunlar birçok e, elektronik posta, birçok mail. Bunların içerisinden kişisel ve özel ilişkiler içeren bir takım mailleri dışarıda bırakarak tabi sadece e, belli örnekler yani 8-10 tane örnek üzerinden hocayla sürdürdüğümüz muhaberatın ve hocanın Sokratesçi felsefe yapma üslubu ve Sokratesçi pedagoji açısından öğrenciyle bir ortak yaşantı birlikteliği tesis etmek suretiyle felsefeyi geliştirme anlayışı hocanın pratiği yani felsefe yapma pratiği açısından da bu tipik bir örnek oluşturmaktadır. Yani ben 1978 yılında hocanın öğrencisi oldum. Aradan 42 küsür sene 40, 40, 42, 44 sene geçti. Hala hocayla öğrenci olarak bu şekilde yazışma, muhaberat sürdürmek, diyaloglar şeklinde diyaloglar dialog, halinde belki Platon Akademisi'nde de böyle uzun soluklu bir e, tartışma seyrek rastlanır bir durumdu. Hocanın bende vaktiyle 90'lı yıllarda Elias ile yazdığı mektupları da var ama o mektuplar yanımda elimin altında değil, yurt dışında orada bir depoda kaldı. Onları da bir başka vesileyle belki anarız. Şimdi gelenin bir saati 21.47'de bir gün hoca bana Münih Felsefe Yüksek Okulu'nun profesörlerinden Georg Sans'ın bir makalesini gönderiyor. Ve makalede Georg Sans Katolik inanç geleneğinin küresel kapitalizme karşı mukavemet gösterebilecek unsurları üzerinde duruyor ve Almanya özelinde bu konunun tartışılmasının başka bir ülkeden daha etkili olabileceğini öngörüyor. Hoca da bana soruyor, bak bakalım ne diyorsun bu Münihli herifin dediklerine, böyle hocanın kendince bir takım tabirleri vardır. Ben de diyorum ki, hocam Batı Hristiyan medeniyetinde de bence Almanlar bir tarafa, diğerleri bir tarafa. Şimdi bu post seküler döneme ilişkin olarak pagan küreselciler dijitalizm diye bir din kurmayı tasarlıyorlar. Hatta kurdular bile. Gönderdiğiniz çalışma onu gösteriyor. Adamlar Hristiyan değerleri güncelleyerek pagan küreselcilere karşı koyabilirler. Bunu yaparsa yine Almanlar yapar bence demişim ben. Çünkü Almanya her ne kadar küreselcilerin merkez ülkelerinden biri olsa dahi Tarihi ve düşünce geleneği itibariyle Küreselciler açısından AB'de kadar çantada keklik olmasa gerek diye Cevap yazmışım ben hoca Hoca da şimdi bana şöyle cevap vermiş Oktayım iyi güzel de Bugün Almanya diye bir ülke kalmadı Yahudili Yahudistan oldu orası Osmanlı Türk Devleti'ni yaşatabilseydik Onun taşıdığı İslam medeniyeti Çağdaş küresel İngiliz Yahudi medeniyetine Dolayısıyla da İmperyalizme Günümüzde İmperyalizm kürecilik adını almıştır. Karşı çıkıp koyabilecek tek seçenek güç olabilirdi. Yaşatamamamızın sebebi yitirilen savaş değil. Sistemin ve sistemliliğin, parantez içinde sistem düşüncesi ile anlayışının kaybedilmesindendir. Sistem, kurumsallıkta kendini gösterir. Kurumsallık çöktü mü, sistem ile sistem düşüncesi de berhava olur. Kurumsallık, şimdi geçmişe bağlar. Sistem geçmişten nebelanılarak geleceğin tasarlanması ve tasarı çerçevesinde inşasıdır. Geçmişini mi unuttun? İnsanlığından olursun. Çırılçıplak beşer kalırsın ortalıkta. Geçmişi sistemsiz ulu orta hatırlamak hiçbir halta yaramaz. Hocanın böyle bir üslubu vardır bilen arkadaşlarımız bilirler. Hiçbir halta yaramaz. İslam medeniyeti Müslümanlık dininden neşet etmiştir. Bu dinin baş şartı adalettir. Adaletin içini dolduran en önemli unsur alın teridir. Alın teri dökmeden, göz nuru sarf etmeden hak etmediğini kesene doldurmak, o her neyse para, arazi, menkul, gayrimenkul, sermaye terekkübü, hak etmediğin mevkileri deruhte etmek, hak etmeyeni hak etmediği yerlere terfi ettirmek, ha bunun yanında İslam medeniyetinin de onun mensubu bir kültür olarak Türk'ün de, Kendine mahsus özgünlükleri var mıydı? Vardı. Kılık, kıyafet, yazı, dil, hukuk. Mesela kadının erkeğe üstünlüğü. Bu sebeple de erkeğin kadının sürgip, sür git kollayıp korumak yükümlülüğü. Nereden çıkarıyorum bu üstünlüğü? Kadının üstünlüğünü değerlendiriyor hoca. Çok basit. Allah en başta gelen sıfatlarını kadına bahşetmemiş mi? Rahmini, rablığını parantezinde kadını mürebbi kılarak şefkatle yetiştiren mürebbiye rahim Rab, rahmanlıktan geliyor ve toplum ümmettir yani üm yani anne yani anne kucağından çıkma nihayet cennet annenin ayakları altındadır ciğerim senin benim gibi babalara da halt yemek düşüyor <gülüyor> evet özü unuttun mu saçma sapan ayrıntılarda boğulursun Neydi öz? Adalet. Ve onun içerdiği faizin, her çeşit sömürünün, suizanın, suistimalin yasaklanması. Gerisi kuru teferruat. Sonra aradan günler geçiyor. Biz ara sıra yazışıyoruz. Ara sıra ara veriyoruz falan. Bir başka makale dolayısıyla... İlkel sermaye birikim süreçleri ve prekapitalizm aşamasında toplumsal ahlakın rafa kalkmasına ilişkin bir makale hocayla tartıştık. Daha doğrusu ben hocaya gönderdim ve ağırlığından ben şöyle ilave ettim. Hocam bizim felsefi aklımızın piyasa terminolojisine ve piyasa dolanımlara ermekte teorik bakımdan değil ama pratik bakımdan zorlanacağını, piyasadaki pişkinliklere uyum sağlayamayacağını iddia ediyorum. Bundan dolayı felsefecinin pratikte kıt kanaat bir hayata mecbur olduğundan söz etmek gerekir. Bunun üzerine hoca şöyle yazmıştı. Yani bizden dedim ki bu kapitalizmin başlangıç dönemlerinde vahşi ilişkilerin hakim olduğu, işte sermaye birikiminin hiçbir kural tanımadığı aşamaları ifade eden o makalede, anlatan o makalede, yola çıkarak dedim ki hocam yani biz bu bezigarnık içerisinde felsefecinin aklı buna teorik olarak yeter ama pratikte biz aç kalırız hatta sefil perişan oluruz böyle bir dünyada o da bana şöyle diyor canım ciğerim felsefeci aklımız her şeye yeter sorun aklımızda değil ahlakımızda ilk insan Adem niye utanıyor da ondan Tanrı Adem neredesin diye sorduğunda Saklanıyorum Ya Rab cevabını veriyor. Ya peki niye saklanıyorsun? Çıplağım utanıyorum da ondan. Sana bilgi ağacından yeme demedim mi? Bütün mesele de bu ya bilinçlenmek, utanmanın bilincini yaşamak. İşte o vakit cenneti kaybedersin. Hoca burada tam ters böyle bir ironi yapıyor. Hazreti Peygamber bunu teyiden bildiriyor. Utanmadıktan sonra ne yaparsan yap. Utanana dünyada rahat yok. Utanmadıktan sonra o felsefi aklınla o pişkin kişilere on basarsın. Yeter ki utanma, yeter ki vicdansız ol. Utanma meselesi üzerine sonra ben hocaya bir mail gönderiyorum. Benim vaktiyle yani gençlik yıllarında yayımladığım şiirlerimden bir tanesinde. Utanmak biraz insan olmaktır aslında diye bir mısra Geçiyor tesadüf bu ya yani 20'li yaşlarda bu okulda öğrenci sıralarındayken yazdığım bir şiirde böyle bir mısra var. Hoca da onun üzerine bana e, vaktiyle bunu sözler olarak da birçok eşine dostunu anlattığı kendi babasından kalan bir nasihatı bir cümle olarak geri gönderdi. Hocanın babası ona dermiş ki bir sefer o yurt dışına gitmek yurt dışında yaşamayı falan filan talep ettiğinde ona demiş ki sen önce bu memleketin ekmeğini yedin, otur oturduğun yerde önce bir utanmayı öğren bakalım. Utanmayı öğrenmezsen nereye gidersen git, senden bir şey olmaz dermiş hocaya babası. Hoca da bunu bana cevap olarak yazmıştı. Sonra bir başka gün ben bir e, pdf kitap buldum. Zor bulunan kitaplardan bir tanesi Albert Pike'ın, Morals and Dogma, bin sayfalık bir kitap. Albert Pike bu ezoterik dünyada, 18. yüzyılda yaşamış ve ezoterik dünyada büyük üstat olarak bilinen birisi. Onun işte o ezoterik dünyanın normlarını, kurallarını anlatan bir kitabı ve o ezoterik sistem, tabii eski ahit kökenli bir takım simgeler, semboller uzun uzun anlatılar, bin sayfalık bir metin. Ve ben kitabı hocaya pdf olarak gönderdiğimde de ilave etmiştim ki hocam bizim en büyük eksiklerimizden birisi de 200 küsur üniversitemiz var fakat bir tane oksidentalizm ve yudaizm kürsümüz yok. Bu kürsünün İbrani kökenli olmayan birileri tarafından yönetilmesi ve İbranca dil ve kültürünün araştırılması bilinmesi gerekir. Ama tıpkı oksidentalizm kürsüsü gibi bunun da dikkate alacak, yani bir İbran İbranca kürsüsünü dikkate alacak kimse yok ortalıkta diye yazmıştım. Çünkü o ezoterik sembolleri, o metinleri, metinleri akademik olarak irdeleyecek ve inceleyecek kimse yok. Yani öyle metinler var. Ortalıkta dolaşıyor. Ortalıkta dolaşıyor değil yani eski Mısır'dan beri süregelen gelenek, ezoterik geleneğin en az 4000-5000 bin, bin yıllık bir e, yazılı kültürünü bizde analiz edecek bir kürsü Onları çalışacak, öğrenecek bir kürsü yok maalesef. Aramca ve İbranca bilen kimsemiz yok. Bunun üzerine hoca şöyle demişti. Oktay'cım dediklerinde yere, yerden göğe hakkım var. Bu minval üzerine Faruk'la biz zamanında oturduk. Faruk, Osman Faruk Akyol hocamız. Faruk'la oturduk, dört dörtlük bir proje program hazırladık. Üç fakülteli bir üniversite düşünüyorduk. Birinci Fakülte Felsefe Bilim Fakültesi. Felsefe, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Yer Bilimleri, Coğrafya, Feza ile Gök Bilimleri bölümleri olacak birinci fakültenin. İkinci Fakülte Diller Fakültesi. Türk Dili Edebiyatı, Türk Dilleri, Fars Dili Edebiyatı, Arap Dili Edebiyatı, Yunan Dili Edebiyatı, Moğol Dili, Kore Dili, Japon Dili, Sami Dilleri Edebiyatları, İbranca, Aramca. Hint dilleri edebiyatları, Sanskritçe, Orduca, Hintçe, Pencabi, Bengalce ve diğerleri. Latin dilleri edebiyatları, Latince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Romence. German dilleri edebiyatları, Almanca, Felemengçe, Dano, Norvetçe, İsveççe. Islav dilleri edebiyatları, Rusça, Ukranca, Lehçe, Çekçe, Sırpça, Bulgarca, Makedonca. Afrika dilleri edebiyatları, Sivahili, Lingivala ve diğerleri. Malay Dili Edebiyatı, üçüncüsü ise İlahiyat ve Dinler Fakültesi. Yani üç fakülteli üniversitenin üçüncüsü ise İlahiyat ve Dinler Fakültesi olmalıydı. Müslümanlık, Sünni mezhepler, Şii mezhepler, Yahudilik, Hıristiyanlık, Katoliklik, Rum, Islav Ortodoks Kiliseleri, Ermeni, Ermeni, Süryani, Kıpti, Habeş Kiliseleri, Hinduluk, Budacılık, Tauculuk, Konfüçyüsçülük, Şinto, burkancılık, ilk çağ dinleri, şamanlık, totem itikatları. Fakat net çareki bu programımızı, hazırladığımız bu programı ne kimse gördü, ne kimse işitti. Velhasıl ömrümüz akıntıya yüzmek yahut kürek çekmekle geçti. Çok şükür ki çoğu gitti, azı kaldı demiş hocam. 1970'te Münih'te ses kayıt cihazı imal eden Wurwerke fabrikasında işçi olarak çalışıyordum. Kişinin kendine yabancılaşmasını bir fiil orada yaşadım. Aynı mekanda çalışan çam yarması, iri yarı bir herif vardı. İkide bir Fransızca, İsviçreliydi kendisi. Benden sonra tufan der dururdu. Herife ifrit olurdum. Böyle benci, bencil adamları asmalı diye içimden geçirirdim. Şimdi bakıyorum da belki o kadar da haksız sayılmazdı diyorum. Hayat işte Oktay'cığım adamı nereden nereye savuruyor. Romancı Erol Toy'u tanır mıydın? Az önce öldüğünü işittim. Çok yiğit, özgeci bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Erol Toy, dünya görüşü olarak bambaşka tarz ve üslupta bir yazardı ama birçoklarınızın tanıdığı bildiği gibi Türk edebiyatında ve araştırmacılık yanı da ağır basan çok namuslu bir kişiliği, bir karakteri ifade ediyordu. Dolayısıyla Teoman Hoca için İdeolojilerin bu bakımdan, namusluluk kriteri bakımından ideolojilerin hiçbir önemi yoktu. Yeter ki kişi namuslu olsun, hocanın ideolojik farklılıklara son derece tolerans, tolerans da demeyeyim, son derece doğal, olağan yaklaştığını birçoklarımız biliyoruz. Öğrencisi olanlar bizler biliyoruz zaten. Ve Erol Toy'un vefatı aynı güne denk gelmiş olacak ki, mailde bana... Üzüntüsünü belli etti. Bir gün yine bir başka yazışmada bilmiyorum sıkılıyor musunuz arkadaşlar? Yani bu edebi tür olarak da biliyorsunuz mektup mektuplaşmalar çok ilginçtir. Yani biyografiler otobiyografiler ve mektuplar seyahat anıları gibi metinler edebi bakımdan da çok ilgi çekicidir. Ben sanki yine de yani şu an bunları okurken hocayla yine bir Diyalog, bir muhabbet içerisindemişim duygusunu e, yaşıyorum. İyi ki bu meller silinmemiş, posta kutusunda dura yazmış. Yine bir gün bir yazışmada ben her, her, herhalde bir şeylere sıkılmışım ya da daralmışım ki hocam demişim aslında kimi zaman yani birçoklarının olduğu gibi her şeyi bir kenara bırakıp kaçıp gitmek belki de bir yerlerde demir çarık, demir asa bir münzevi olarak yaşamak felsefi bir seçenek olarak önemsenebilir. Bunu da felsefi bir seçenek sayamaz mıyız? Demişim. O da bana demiş ki sana şunu söyleyeyim. Kurtuluşu Viyana'ya kaçmakla elde edemezsin. Ki ben bunu yazdım. Ben 25 sene Viyana'da yaşadım. Yani ben bir yerden kaçayım dedim de kaçamadım değil. Kaçtım gittim zaten. Ve ben Viyana'dayken de hoca iki sefer yani 90'lı yılların bir başında bir de 90'lı yılların sonunda iki sefer Viyana'ya geldi Ben 20 ömrümü 25 senesini Viyana'da Geçirdim 2010'da Türkiye'ye döndüm Neyse e, Gurbetteki halimi hatırımı da biliyor hoca. Yani sıkıntılı zamanımı da biliyor Rahat yaşadığı zamanları da biliyor Her neyse Sana şunu söyleyeyim Kurtuluşu Viyana'ya kaçmakla elde edemezsin Edemedin de Yunanlıların bir lafı vardı Bir kere ecnebi metek Hep ecnebi Kader bu. Burada doğup büyüme, bahtsızlığına mı uğradık? Şuracıkta yaşayıp öleceğiz. 75 yıllık ömür bana bunu öğretti. Gidenler yok mu? Yani çekip gidenler yok mu? Çok. Abat mı oldular? Ne gezer? Rahmetli Oktay Sinanoğlu, ABD'de en, geç, en genç profesör olan fizik kimyacı, bana orada kapalı kapılar arkasında, kamu önünde değil ha, Kendisine reva görülenler anlattı da aklım durdu. Yani Oktay Sinanoğlu Amerika'da bu kadar başarılı bir öğrenci ve profesör olmasına rağmen kapalı kapılar ardında Amerika gibi çoğul kültürlü ya da onların deyimiyle yani salat bol falan diyorlar yani çok kültürlü çoğul kültürlü bir toplum olmasına rağmen kendisine reva görülenleri bana anlattı diyor ve aklım durdu öyle ulus devlette de değil ABD gibi imparatorluk devletinde ha muti olursun etliye sütlüye karışmazsın en sene şaplağı yedikçe ya Rabbi şükür dersin gemini yürütürsün 1970'te Bavyera Alpleri'nde yol inşaatında kadastrocuların yanında çalışıyordum kadastro yapanların yanında çalışıyordum baş mühendis ufak bir hatam yüzünden beni bir azarladı ben de öfkeden orada bir Küfürlü cümle de kullanıyor. Hoca böyle arada sallardı. Ben de öfkeden keferenin üstüne saç ayağını fırlattım. Üç ayaklı o şeyi e, topograf cihazının sehpasını, saç ayağını fırlatmış hoca. Fırlattım. Allah'tan anında kenara zıpladı da cihaz boşa gitti. Hedeflediğim kellesini bulaydı. Nokta noktayı yemiştik. Neyse bir müddet sonra ortam biraz yatışınca sana ne oluyor? Buraya ayak uyduramıyorsan defol memleketine dön diye bağırdı. Öyle ağırma gitmiş olmalı ki onca arzulamama rağmen şu memleketimden bir türlü çıkıp gidemedim. Daha e da gidemedim. Doğup büyüdüğüm gibi burada da toprak olacağım. Nalları dikeceğim demiş. Allah rahmet eylesin. İşte böyle. Bir vurdun bin ay ettin demiş. Sonra bir başka dün Hoca bana Schopenhauer hakkında bir makale göndermiş. Ee, hocanın gönderdiği Schopenhauer hakkındaki makale Die Welt gazetesinin Kültür Eki'nde çıkmış. Ben de makaleyi okuduktan sonra hocaya şöyle yazmışım. Hocam, Metin Üstad'ı gayet iyi özetlemiş. 19. yüzyıl bilim fetişizminin ötesine uzanan ufkuyla okumaktan çok büyük haz aldığım bir filozoftur kendileri. Chopin Aver'den bahsediyorum ben. Ancak maalesef bilim kiliseleri, burada da Feyerabend'e atıf yapmışım, ancak maalesef bilim kiliseleri tarafından hakkı teslim edilmemiş ve halen de teslim edilmeyen bir zat olmasına rağmen, felsefe tarihinin kıyı köşe bir yerlerine de sıkıştırılamayacak denli mühimdir bence. Belki de buradaki yazarın, ha yazarın adını burada anmışım. Hans Schlafer. Belki buradaki yazarın Schlafer'in dediği gibi o filozoflar için değil, müzisyenler ve edebiyatçılar için yetiştirilmiş bir filozoftur. Hans Schlafer böyle diyor. Şey, e, Hans Schlafer Schopenhauer için o makalesinde böyle diyor. O diyor, filozoflar için değil. Müzisyenler ve edebiyatçılar için yetiştirilmiş bir filozoftur diyor. Bu tanım çok güzel demişim ben. Ellerinizden öper iyi geceler dilerim hocam demişim. Cevap olarak gece yine 21.34'te görece erken bir saatte bana yazmış. Oktacım, Schopenhauer çok yönlü bir dahiydi. Bilge, filozof, üstün dil ustası, musiki, şinas. Bu bakımdan Martin Luther'e ki o da bilge, filozof, ilahiyatçı, devrimci, din mezhep kurucusu, üstün dil bilgini ve ustası. Almancayı Göte ile birlikte olağanüstü bir edebiyat ile felsefe dili haline getiren kişi, şair, müzikçi, besteci benzetirim. Schopenhauer'i diyor e, Luther'e benzetirim. Luther'den farkı din tarafında olmamasıdır. Yani Schopenhauer'in dinle pek bir ilişkisi yok. Luther'den farkı bu. Ferabend'e gelince bana çok hop dirininay şinanay gelir. <gülüyor> o zaman böyle tanımlarım. Diyeceğin bir şey yok, diyeceğin bir şey yok. Yoksa öyle anarşist bilim gibi çok ses çıkaran ama içi boş deyimlerden medet sun. Zaten mahvolmak mı istiyorsun? ABD'ye git, Farebent Amerika'ya gidiyor. Ya, ABD'ye git veya bir felsefenin canına mı kıyacaksın? İşte onu o yüzeysellikler diyarına yolla. Bizim Amerikanca okullarımızı da hoca burada bir takım özel ve resmi üniversitelerin adlarını veriyor. Onu vermeyeyim. Bir takım hocalardan ve bölümlerden söz ediyor. Amerikan ekolünü Türkiye'de temsil eden açıkçası. Bizim Amerikanca okullarımızı da unutmamalı. Gözlerinden öpüyorum. Teoman. Bir başka gün yine bana bir başka makale gönderdi. Bir göz at bakalım şuna. Sen ne diyorsun? Gönderdiği makaleler Almanya'da çok tanınmış filozofların değil ama ya bir araştırma enstitüsünün ya bir e, kültür e, bölümünün yani bir belediyenin bir kültür dairesinin vesaire araştırmacılığı ama sıkı makaleler. Yani hoca araştırmacı kişiliğini hiç geride bırakmadı zaten. Yani o nereden bulur nasıl eder bir yerden işte Münih belediyesinin kültür dairesinin bilmem neresinde bir, bir bölümünde bir departmanında oturan bir adamın yazdığı bir makaleyi bir yerden bulur bir kütüphaneden bana gönderir. Yani anlışanla profesörlerden falan bir makale. Yani habermas'ın şu makalesine bir bak demez. Habermas'ı herkes biliyor. Umursamazdı onu fazla. Ama kıyıda köşede kalmış bir takım önemli metinleri hoca bulur gönderir derim. Şimdi bana gönderdiğim makalede de e, yazar Herbert Marcuse'nin e, Marx hakkındaki bir değerlendirmesini makale olarak el almış, irdelemiş. Ve e, Marcuse'nin Marx'a dair şu cümlesini çıkış noktası, hipotez olarak almış. Marcuse diyormuş ki, ''Marx'ta hakikat bilmenin değil, vaki olanın hakikatidir.'' Bu cümlenin altını çizmiş hoca, ''Sen ne diyorsun ey Marksist diye bana göndermiş. <gülüyor> Ben de ey Marksist olarak ne diyorum diye bu cümlenin yani e, Marküze'nin Marks değerlendirmesi. Marks'ta hakikat bilmenin değil vaki olanın hakikatir, hakikatidir cümlesini nasıl değerlendiriyorsun demiş. Ben de demişim ki sayın hocam Marküze bu deyişle Marksist diyalektiğin pratiği esas alan özelliğine vurgu yapıyor olsa gerek. Hocam biliyorsunuz Marx Aristoteles'in teori ve praksis ikilemini mekanik bir ikilem olmaktan çıkartarak Diyalektik mantık uyarınca praksis, teoriya, praksis şeklinde formüle ediyor. Yani hakikat vuku bulan, gerçekleşen pratikten teoriyaya bir deyime erkenden Almanca'da onu parantez içine almışım. Teoriyaya yükselir ama orada kalmaz ve daha üst bir aşama şeklinde yeniden pratiğe intikal eder. Marx'ın Feuerbach üzerine tezlerdeki hani meşhur 11. tez ile vurgulamak istediği de aslında budur. Dünyayı bilmek, açıklamak hakikat bakımından bir şey ifade etmez. Onu değiştirmek gerekir. Vuku bulmak gerekir yani. Bu yönüyle hakikat vuku bulanın, praksisten gelip yine praksise gidenin hakikatidir. Gerisi spekulatiyodur. Bilgi kuramı bakımından tam bir anti-platonculukta ifadesini bulan, Aristoteles'i ise kaçındığı diyalektikle birleştirerek bir bakıma tamamlayan bir ifade. Hocam sağlıklı ve afiyetli günlerde buluşmak dileğiyle selamlar. Bayramınızı tebrik ediyor. Ailecek ellerinizden öpüyoruz demişim. Bir bayram arefesi olsa gerek bu. Hocada şöyle cevap vermiş. Eyvallah aziz Marxistim ben de bayramını kutluyorum. Yakınlarınla sevdiklerine nice bayramı sağlık esenlik huzur içinde geçirmeni diliyorum. Herbert Marcuse'nin Marx'ta hakikat konusunu konusu üstüne yazdığını çok güzel açımlamışsın. Keşke bunu bir makale tarzında kaleme alsa da KGB'de bassak, yani Kutadgubil'de bassak. İyi olmaz mı dersin? Gözlerinden öpüyorum. Bizim bu taraflara bir uzansan ve görüşsek. Hocayla gecenin geç vakitlerinde birbirimize gönderdiğimiz kimi e, sinema filmlerini ve müzikal kompozisyonlardan da bir iki örnek anayım bura arada. E, Oxford sözlüğünün hazırlanış macerasını konu, konu alan e, biliyorsunuz belki The Professor and the Men, Deli ve Dahi diye Türkçe'ye çevrildi. Bu filmi ben hocaya göndermişim. O da bana İkinci Dünya Savaşı belgesellerinden Ervin Rommel Yani Ervin Rommel'in General Rommel'in hayatını anlatan bir Belgesel göndermiş Ben de ona karşılık Heinrich Himmler'in Hayatını anlatan bir belgesel göndermişim hocaya. Linkleri Sonra bir başka gün Hoca bana e, Sosyal medyada da dolaşıyor bu Nazım Hikmet'in Rusça konuştuğu Bir şiir okuma ortamının Siyah beyaz kısa bir metrajlı filmini göndermiş ve diyor ki, Oktay'ım bak kısa sürede Nazım ne güzel Rusça öğrenmiş. Orada çok güzel akıcı bir biçimde Rusça konuşuyor Nazım Hikmet. Sonra ben ona Küba'yı anlatan yine bir YouTube'da var Kuba Feliz. Yani Küba Mutluluğu diye belki çevirebiliriz. Belgeselini göndermişim. Hoca bana sonra eski Doğu Almanya'yı ve Doğu Almanya'nın çöküşünü anlatan derstadt şiirirt ama ergibt sich yani devlet ölüyor ama teslim olmuyor adlı belgeseli göndermiş. Bunun üzerine ben ona Michael Kalashnikov'un hayatını anlatan Kalashnikov filmini göndermişim. Son arkasından ben bir film daha göndermişim vizyon filmi Greyhound. hani Tom Hanks'in oynadığı Atlantik Savaşı'nda geçen. Sonra hoca bana Sobibor toplama kampını anlatan Sobibor filmini göndermiş. Sonra ben ona 50'li yıllarda Polonya'da, Berlin ve Yugoslavya'da geçen Cold War Soğuk Savaş filmini göndermişim. Özellikle de hocam demişim filmin soundtrack'ine dikkat edin. Çok güzel bir soundtrack. Zimnyy Voyna Dvazerduzhka. Biliyorsunuz belki bu film. Çok şey yani hem film hem müziği de müthiş. Hoca da müziği dinledikten sonra çok hoşuna gitmiş. O arada bazen de gecenin bir vakti böyle bir bunalıma bir şeye girince hoca bana bir Müzikal kompozisyon birisini gönderir. Ben ona bir şey gönderir, gönderirim. O bana, bakın, Erbar Medich Mein got, yani Mateus Pasyon'un bir bölümü, meşhur bir bölümü biliyorsunuz. Onu göndermiş. Ee, Magdalena Kozena söylüyor. Müthiş tabii. Ben de ona Figaro'nun düğününden Sul Arya'yı göndermişim. Ee, Figaro'nun düğününden Sul Arya, hatırlayacaksınız Esaret'in bedeli filminde o avluda hani mahkumların dinlediği plak koyar ya şeyde e, müdürün odasını basıp gizlice orada koyduğu bir plak. Çift sopranonun söylediği bir düettir. E, sonra o bana Türk Silahlı Kuvvetleri bandımız kasının Rusya konserini göndermiş. Ben de ona Alim Kasimov'un Azeri Azer, Azerbaycanlı mugam ya da makam ustası Alim Kasimov'un Osnabürk'teki Morgenland Festivali'ndeki konser kaydını göndermişim. Daha bir yıl şeyler göndermişiz. Ve tabii tesadüf bu ya, işte bugün de ayın 7'si ya da 8'i değil mi? Hocamızın doğum günü ve tam da geçen sene 8 Şubat 2021'de saat 21.57'de hocama e, bir doğum günü tebriki yazmışım, şöyle demişim. 8 Şubat 2021. Saat 21.57. Sayın hocam doğum gününüzü tebrik ediyor. Sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve afiyetli yaşlar diliyorum. Bu arada doğum günü hediyesi olarak da aşağıdaki filmi gönderiyorum. Kapitalist para sisteminin spekülasyon ve balon süreçlerinin nasıl geliştiğini, dışarıdan bakınca görünmeyen karmaşık ilişkileri sistemin içinden anlatan faydalı bir film. Birkaç reklam geçince açılıyor. Ellerinizden öperim. Başlığı dilimize büyük açık diye çevrilmiş olan e, The Big Short filmini bilirsiniz belki The Big Short'u göndermişim Doğum günü hediyesi olarak geçen sene tam bu zaman O da demiş ki Allah şey Eyvallah canım ciğerim Bana en değerli hediye senin gibi hayırlı uğurlu talebem dostumdur Hayatta bundan büyük servet mi olur Rothschild gibilerin servetleri benimkinin yanında nedir ki Biz hak mücahidi onlar haram eşkıyası. Gönderdiğin filme çok teşekkür ediyorum. Ailecek hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sağlıcakla, sağlıcakla kalasınız Teoman. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocama rahmet diliyorum. Evet, gerçekten bu e, muhteşem konuşma için biz de teşekkür ediyoruz. E, aslında özel yazışmalarında... Sadece sıradan mail yazışmaları bile hocanın başlı başına bir ders, bir kitap ve öğreti. Bu açıdan sadece Oktay Hoca değil öğrencisi Oktay Hoca gibi pek çok öğrencisi var. Hocanın her yazışması muhtemelen sonrasında bir kitap haline gelebilecek. İçeriye, muhtevaya, derinliğe sahip. Şimdi bir sonraki oturma 15 dakika var. Eğer Oktay Hoca'ya soracağınız sorular varsa sorular bir soru alabiliriz yoksa araya bırakıp hocayı Oktay Hoca'yı yakalayıp arada sorabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki oturumumuz 15'te başlayacak. Sağ olun. misafirler son oturumuna hepiniz hoş geldiniz Teo Manduralı Sempozyumu'nun. Burada da şimdiye kadarki oturumlarda olduğu gibi çok değerli iki konuşmacı var. Birinci konuşmacımız hocanın öğrencisi Elfe Kılıç. Ben şimdi mikrofonu konuşmasını yapmak üzere kendisine bırakıyorum. Şuraya. Kıymetli hocalarım, saygıdeğer misafirler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sabahtan beri diğer hocalarımızla konuşmalar yaptılar. Ben de onlar gibi sayın hocamız Teoman Duralı hocayla yüksek lisans doktora çalışmalısı yapma şansına erişmiştim. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama bir taraftan da hocayı yeni kaybetmenin hüznünü hala hepimiz yaşıyoruz. O yüzden öncelikle hocamızı rahmet ve saygıyla anıyorum. Başta öğrencileri, ailesi olmak üzere bütün yakınlarına hepimize sabırlar diliyorum. Ben bugün Teoman Duralı hocamızın sözlük çalışmaları üzerinden dil anlayışından bahsedeceğim. İnsanın kendi varoluşunu ortaya koyduğu biricik aracı dildir. Bu yüzden varoluşunu doğru ve eksiksiz bir şekilde ifade etmenin yolu dilden, kavramlardan geçmektedir. Birçok alan ve araştırmada dil önemlidir. Ancak özellikle felsefe alanında filozofun işi kavramlarla iş yapmak olduğundan Burada dil daha önemli bir yerde durmaktadır. Dilin hem insan için önemini hem de felsefe için doğru kullanımının vazgeçilmezliğini bize gösteren filozoflardan birisi de hocamız Teoman Duralı'dır. Varoluşun, kimliğin, kültürün ve yapılan felsefenin dille olan zorunlu bağını gösteren ve bu konuda son derece hassas olan Sayın Duralı gerek dil felsefesi yaklaşımında gerekse de felsefedeki diğer çalışmalarında dil hassasiyetini her zaman sürdürmüştür. Felsefedeki inşa süreci dilde olduğundan doğru anlamı vermek, doğru çerçeveyi kurmak, dili iyi kullanmaktan geçmektedir. Sayın Teoman Duralı hocamız da bu gayeyle ile dilin ehemmiyetini bizlere yaptığı çalışmalarda göstermiştir. Ona göre felsefenin bir görevi de kavram araştırması yapmaktır. Öyleyse iyi bir filozof, kavram araştırmasını yaparak kavramlar arası ilişkileri doğru bir şekilde ortaya koymalıdır. Felsefe yapmanın zemini dildir. Düşünme ilk olarak dille dışa vurulduğundan filozof bilim adamının çıkış noktasını dili ele verir. Ana dilinde düşünüp yazan, deneyimlerini, terimlerini ondan üreten filozof bilim adamı özgünlüğünü burada yakalamaktadır. Dolayısıyla, dil ve felsefe, beraber gelişip zenginleşir. Felsefe, bilim, edebiyat, kullanılan dili zengin bir dil, klasik bir dil yapma yolunda önemli alanlardır. İyi filozof, dilin olanaklarını bilir ve dili iyi kullanarak, varlık dünyasıyla ilişkisini zengin bir düşünce sistemiyle ortaya koyarak o dili geliştirir. Dilin bu kullanımı, düşünce dünyasıyla beraber işlediğinden Dil ve düşünce ancak beraber ilerleyebilir. Teoman Hoca'nın deyişiyle, felsefe bilimin en önemli özelliklerinden biri yöntem, öteki ise dilidir. Aristoteles'in tek başına oluşturmuş bulunduğu felsefe bilim tarifini, yöntem anlayışı ile dili, kendisinden 3000 bin yıl sonra bugün hala önemli ölçüde kullanmaktayız. Hocanın dil anlayışını ortaya koyarken de, felsefe bilim bakışı yine karşımıza çıkar. Yani onun dil anlayışı da, felsefe-bilim görüşüyle ilişkilidir. Sayın Duralı hocamıza göre, medeniyete sahip olmada önemli olan felsefe-bilim terim darına, Türkçe kısmen dahi olsa sahiptir. Evet, bu konu Cengiz hocanın da vurguladığı üzere, yani Türkçe'de felsefe yapılabilir mi, Türkiye'de felsefe yapılır mı, filozof olur mu ee, sorusuna da aslında nitekim burada da yine bir cevap görüyoruz. Yani Teoman hoca, Türkçe'nin de felsefe-bilim söz darına kısmen sahip olduğunu düşünüyor. Hatta Türkçe'nin bir taraftan doğu kültür ve medeniyetlerin dillerinden etkilenmesi, diğer yandan batılı dillerden de yararlanarak belli bir ölçüye kadar beslenmesi bu zenginliği artırır. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bu zenginliği arttırıcı rol oynamaktadır. Bu, faz, bu etkilerin fazla olması dile zarar verici olmaktadır. Teoman Hoca'ya göre birey olarak kişi bir dirim, ruh, toplum karmaşasıdır. Toplum sağlık çok geniş bir yelpaze şeklinde kendini gösterir. Bu yelpazenin birinci kıvrımını da, dil oluşturur. Hatta Aristoteles'e göre, sözü üretip, kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilen tek canlı insandır. Dil, demek ki toplumun ortak duyuş ile düşünüşün en açık, en özlü ifadesidir. Öyleyse bir toplumun ortak duyuşu ile düşünüşü sekteye uğratılmak istenildiğinde, günlük bildirişmelerin yanında okuma ile yazma, Öğretim ile öğrenim görevlerini de yerine getiren ana dilin bozulması yahut daha kötüsü ortadan kaldırılması gerekir. Dilde ifadesini bulan genel inanç, duyuş, biliş düzeni çerçevesi bir iki nesillik zaman zarfında kaybolup gider. Böylece dil bir yaşam tarzına, insan kavrayışını, dünya görüşünü taşıyıp aktardığına göre onun ölümü özgün, kendine has bir anlayışın, bir zihniyetin de ortadan kalkması, dolayısıyla insanın fakirleşmesi anlamına gelir. Peki insan ve dil arasındaki ilişki nedir? Kişi dille varoluşunu nasıl ortaya koyar? Teoman hocanın deyişiyle kendini soyutlayarak düşünmek dille olur. Kendini soyutlayarak düşünen insan, benini inşa eder. O, beniyle hareket eder davranır, tavır alır, sever, öfkelenir, kıskanır, öğrenir, öğretir, hastalanır, ıstırap çeker, rüya ile hülya görür ve nihayet ölümü bekler yahut ondan kaçınmanın yollarını arar durur. Bu ben nasıl bildirişme girer? İnsan beni kendini sürekli durumlarda bulur. Durumlar benzerişte de her durum biriciktir. Dolayısıyla insanın kendini hem kendine hem de başkalarına anlatıp aktarabilmesi, İçinde bulunduğu durumun biricikliğini bozmasıyla mümkündür. Bu yüzden de biricik olan durumun benzerlerini bulmak zorundadır. Bulunmazsa bildirişme olmaz. Demek ki bildirişme benzeştikleri varsayılan biricik olan durumlar arasında köprülerin kurulmasıyla mümkündür. Bu bildirişme köprülerinin başta geleni sözlü kavramlı dildir. Sözlü kavramlı dil bildirişmenin esasını oluşturur. Evet burada bildirişmeyi anlamak için tabi hocanın bildirişme ve iletişim arasındaki farkı da bilmek gerekiyor. Çoğumuzun derslerden de hocadan öğrendiği aslında gibidir. Çoğumuz bu farkı biliyor yine de hatırlatmakta fayda var. Öncelikle cansız cisimler arasında bir etkileşim olduğunu söylüyor hoca. Buradaki aslında tanımlama etkileşim üzerinden. Bunun bir üst versiyonu canlar arasındaki iletişim ve bunun da bir üst boyutunda olan İnsanlar ne işte burada artık dil ya da bildirişme diyoruz. Bu bildirişmenin esasında oluşturan dil. Yani dolayısıyla aslında diğer canlar arasındaki daha çok iletişim olarak hoca tarafından tanımlanıyor. Bir toplum kültür varlığı olan insan ilişkide bulunmak zorundadır. Ve bu yüzden kendi kurduğu ilişkiler ağı yani bildirişmeyi sağlamak zorundadır. Gerçekliklerle karşılaşıp bunları anlayan ve bunları dimağında değerlendiren insan Bunlara anlam atfetmiştir. Bu gerçekleri de semboller yoluyla tespit eder. Bu sembolleri farklı işaretlerle anlatan insanın kendine has en iyi anlatımı sözlü kavramlı dildir. Çünkü düşünceler dille ete kemiğe bürünür. Sözlü kavramlı dil, belirli bir kültürün birinci derecede taşıyıcısı ve anlatımıdır. Dil bu yüzden kültür mirası olarak görülmelidir. Demek ki bir dilin değişmesi kültür mirasında başkalaşması demektir. Birindeki olumlu veya olumsuz değişimler diğerinde benzer şekilde etkilemektedir. Öyleyse burada dildeki yozlaşma kültürü, kültürdeki yozlaşma da dildekini etkileyecektir. Dil kültürle bu kadar yakın ilişkiliyken insan da gelişimini etkilemekte, hatta belirlemektedir. Beşer sözle insanlaşır diyen Sayın Duralı sözde insanın kendisiyle dünyayı anlamlandırdığını düşünmektedir. Demek ki insana has olan dil sayesinde insan, gerçek anlamda insan olmayı başarmaktadır. Medeniyet ve kültür ister doğrudan olsun isterse de dolaylı bir şekilde dille ilişkilidir. İnsan, dil ve kültür biri olmadan diğeri düşünülemeyen gerçekliklerdir. Dolayısıyla dil ve kültürün insanın kendini gerçekleştirme, varoluşunu doğru düşüncelerle ortaya koyması, dili doğru kullanımına bağlıdır. Sayın Duralı'nın dile, kültüre ve bunların insanla olan ilişkisine yaklaşımına kısaca baktıktan sonra, onun dile verdiği önemin bir sonucu olarak yaptığı önemli çalışmalardan biri olan Kutatgubilik Türkçe'nin felsefe-bilim sözlüğüne bakılacaktır. Ona göre belli bir terim darının tespiti ve dökümlenişi, bir felsefe-bilim geleneğinin oluşturulmasına atılan ilk ve hayati adımdır. Bu söz bize felsefe çalışmalarında felsefe sözlüklerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Teoman Hoca Kutatkubilik dergisinde bu gaye ile Heidegger, felsefe bilim alanına özgü terimleri yazmıştır. Daha sonra buradaki çalışmaları ayrı bir basım olarak A ve D harfleri arasında felsefe bilim sözlüğü olarak yayınlanmıştır. Felsefe sözlüğü çalışmaları sadece basit bir felsefe sözlüğü işlevi görmez. Yani araştırıcıya, sadece o terimlerle ilgili basit bir bilgi sunumu değildir. Felsefe sözlüğü, tıpkı Temon Hoca'nın diğer çalışmalarında karşımıza çıktığı gibi bir felsefe yapma tarzı olarak da kabul edilmelidir. Tabii ki kavramın farklı dillerdeki anlamları, genel kullanımıyla ilgili açıklamaları içerir. Ancak bunun yanında, iyi yazılan felsefe sözlükleri, aynı zamanda bize yazarın bakış açısını, Kavramları kendi felsefesiyle yoğurma tarzında göstermektedir. Yine Teoman Hocam burada sözlük ve terim çalışmalarında kendi dilimizden felsefe terimleri bulup kullanmak ve düşünce dünyamızı geliştirmenin yolunun aynı zamanda dille ilgili çalışmalardan geçtiğini farkında olması ve buna göre çalışmalar yapması onun bu çalışmalardaki ayırıcı yönünü oluşturmaktadır. Sayın Duralı eserinde diğer sözlüklerde karşımıza çıkmayan şekilde Kültür ve dilin oluşum ve önemini, bunun insanla olan ilişkisinin felsefi altyapısını ve Türkçe dilinin bazı dil bilgisi kurallarını da dile getirmektedir. Bunun yanı sıra özellikle sözlüğün amacı felsefe bilim terimlerini açıklamaktır. Bunları da Sayın Duralı kendine has uslubu ile felsefi düşüncesinde yansıtan şekilde yapmıştır. Bu gaye ile o Aras, Aristoteles, Atom, Beyin, Ay coğrafya, çeviri gibi çok farklı kavramları açıklamaktadır. Öncelikle bu kavramların Almanca, Fransızca, Arapça, Latince, Yunanca gibi anlamlarını verip daha sonra bu terimleri ayrıntılı şekilde açıklamaktadır. Burada maddelerin uzunluğu değişmektedir. Örneğin 50 sayfa tutan Çin bilgeliği maddesi gibi bazı maddeler çok uzun tutulurken bazıları daha kısa tutulmuştur. Burada Sayın Hocamız, maddeler arasında bilgi miktarındaki farklılık olduğunu, yabancısı olduğu konularda güvenilir kaynaklardan derlenip yazılan maddelerin kısa, diğer maddelerin ise telif olduğundan daha uzun olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla hocanın felsefe bilim kavramlarını anlattığı bu eser sadece bir felsefe sözlüğü değil, aynı zamanda dil ve kültürü, bunun insanla ilişkisini, insan için önemini, felsefe görüşüyle beraber sunduğu ...felsefi bir eser olarak da karşımıza çıkmaktadır. Kısaca Teoman Hoca'nın dile verdiği önemi gerek diğer yazdığı felsefe metinlerinde gerekse de sözlük çalışmasında görmekteyiz. O aynı zamanda bu çalışmalarında kültür, medeniyet ve bilime bakışını özgün yaklaşımıyla ele alırken bu kültürün insanı olduğunu da bizlere göstermiştir. Demek ki felsefe sözlükleri, aynı zamanda bir felsefe yapma tarzı örneği olarak da görülmeli ve bu eserlerin, özellikle ortak dil kullanımı açısından da felsefeciler arasında kullanımı kolaylaştırma niteliğine sahip olduğu unutulmamalıdır. Teoman hocanın çalışmalarında, felsefe sözlüklerinin felsefe yapma tarzını göstermesini, felsefe dili oluşturmada önemini ve özgünlüğü nasıl yakaladığını görmekteyiz. Maalesef bu çalışmalar yoğun gayret ve çaba gerektirdiği için bir kişinin altından kalkamayacağı kadar büyük bir yüktür. Ve hocanın sözlük çalışması da maalesef bu sebeple yarım kalmıştır. Bu çalışmaların hem tamamlanması hem de bunların örnek alınıp başka eserlerin üretilmesi bizlerin gayret ve özverili çalışmalarına bağlıdır. Umarız ki felsefe alanında bu çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca özellikle e, Teoman hocanın dil e, felsefesinde göz önünde bulundurduğumuzda karşımıza başka bir de, çoğumuz hem öğrencileri olarak e, derslerde de gördünüz ya da kitaplarını okuyanlarda da görmüştür. Özellikle bazı kavramlar arasında çok e, farklılık olduğunu bizlere gösterir. Mesela eleştiri ve şüphe kavramı ya da işte Cengiz Hoca'nın vurguladığı üzere hakikat ve gerçeklik gibi ya da dima ve beyin gibi e, bunlar hocanın aslında Türkçe felsefe yaparken özellikle o anlam katmanlarına ya da ayırıcı noktalarına kavramlarına dikkat etmemiz gerektiği özellikle noktalar. O yüzden Teoman Hoca'nın sadece diğer çalışmaları değil aynı zamanda dil felsefesi, özellikle Türkçe'nin dil felsefesi olarak kullanımında da bizlere büyük katkıları olmuştur. Ben bu vesileyle tekrar hocamıza rahmet diliyorum. Dediğim gibi hepinize de çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Sağ olun. Elife Kılıç Hoca'mıza teşekkür ediyoruz konuşması için. Son konuşmacımız da hocanın son doktora öğrencisi Sayın Mehmet Sabri Genç. Şimdi mikrofonu kendisine bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne böyle güzide bir programı tertipledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Davetler için de öyle. Saygıdeğer hocalarımı, değerli dostları misafirleri de saygıyla selamlıyorum. Son doktora öğrencisi olduğumu bilmiyordum açıkçası. Ee, ben de düşünmüştüm dün üzerinde ama emin değildim. Demek ki öyleymiş. Bu da benim için ayrıca bir vebal ve şeref Şeref aynı zamanda büyük bir vebal getirir. Ee, Allah rahmet eylesin. Onu şimdiden çok özlüyoruz. Mekanı cennet olsun. Bugün 75. doğum günü, e, yıl dönümü. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. E, bu topraklara daha böyle bir şahsiyet dünyaya getirdiği için. Akira Kurosawa'nın Düşler adlı filminin son sahnesini hatırlayanlar bilirler. Bir cenaze merasimi vardır o son sahnede ve dans ederek e, cenazeye merasimi düzenlenir bir müzikle müthiş bir seremonidir o sonra o baş karakter yanındaki kişiye sorar şaşırarak bir kişi ölmüş ve dans ediyorlar bu doğru mu işte neyin nesidir diye o da neden mutlu olmayalım ki der ya bu kişi çok erken ölseydi yani 90 küsür yıl yaşadı diye aslında sevinmeliyiz ve şükretmeliyiz der. Bu bir Tanrıya şükür merasimidir. Bu yüzden der. Keşke hocamız bir 20 yıl daha yaşasaydı. Ama işte herkesin bir yazısı var. Allah rahmet eylesin. Ama yine de çok şükür ki biz onların talebesi biz onun talebesi olduk. Değerli hocalarım da öyle. Kendimi ne kadar şanslı hissetsem azdır. Allah ondan razı olsun. Şimdi değerli hocamızın çok çarpıcı bir vecizesi vardır. Biz Sibirya'ya ekilmiş bir hurma ağacıyız derdi. Bunu bir programda söylemişti. Sonra ben de bu vecizesi, vecizesini alıntılayıp bunun üzerine bir yazı yazmıştım. Nietzsche'nin de bir sözü var. Felsefeyle emhal olmak buzlu dağın zirvesinde yaşamaktır der. Sibirya'da soğuk ama buzlu dağın zirvesine e, kuşanmadan, giyinmeden çıkarsanız üşütürsünüz. Bu yüzden felsefede de böyle felsefeyle emhal olduğunu sanıp sıyırmış kişileri görünce bunu filozofluk sanan genç arkadaşlar da vardır. Ee, bu sebeple de hocamıza müteşekkirim bize en kalın paltoları giydirdi üşütmememiz için ee, Bunun yanı sıra şefkatiyle merhametiyle de kolladı babalık yaptı Yoksa herhalde şu an saygıdeğer hocalarım da biz de sere serpe bir yerlerde tek başımıza üşütmüş bekliyorduk Birisi bizi bulsun da kurtarsın diye Nasıl kuşattı bizi, nasıl o buzlu Buzludağ'ın zirvesini ya da Sibirya'daki hurma ağacını korumak için görevlendirdi ya da yönlendirdi? Ee, öbek öbek ördüğü kavram çerçevesiyle, inanılmaz tutarlı bir muhakeme gücüyle ve bize bunu öğretmesiyle, yol göstermesiyle ve her şeyden öte de aklı selim ve bilge bir şahsiyet olması hasebiyle, bizatihi yaşayarak eylemleriyle. Epiktetos söylevlerinde öyle der, gerçek bir filozof, eylemleriyle bizatihi öğretendir, gösterendir, direkt söyleyen değil. Dolayısıyla sadece yazan, yazmış, sadece konuşmuş, sadece söyleş bir şahsiyet değildi. Aynı zamanda her an yani buradan Eminönü'ne yürürken dahi hal hareketlerinden, eylemlerinden kesinlikle bir şeyler öğrenebileceğiniz ve yine o buzlu dağın zirvesinde ya da Sibirya'da üşütmemeniz için, size sürekli giydiren, kuşa, kuşandıran bir şahsiyetti. Yemek yerken bile. Derslerde örneğin, hatırlarım 2001'de İstanbul felsefe girişliğim, birisi esnemişti, öyle cemiyet içinde aslan gibi ağzını açıp esnenmez derdi. Ayıp derdi. Yarın öbür gün kurtlar sofrasına girdiğinde bunu bir kenara yazarlar derdi. Bunu hiç unutmadım. Şimdi ben de şahsen Üniversitede talebelerim aynı şeyi söylüyorum. Esneyen birisi gördüm de. Cemiyet içinde esnenmez falan diye. Ben de giriyorum öyle. Dolayısıyla biz de kuşatmaya çalışıyoruz bir sonraki nesli. E, hasılı çok şey öğrendik. Böyle bir girizgahta bulunmak istedim. E, bir de bugünkü konuşmacı hocalarımın Söylediklerine katkı olmasa sebebiyle bazı notlar almıştım. Müsaadenizle bir de ben son konuşmacıyım. Sürem herhalde süre sıkıntım yok. Bu bir avantaj mı dezavantaj mı bilmiyorum. Az solistler de hep son çıkar. Eksan Hocam biliyorsunuz müsaadenizle. Şimdi daha önce aldığım notlarda şöyle bir şey vardı. Örneğin Ayhan Bıçak Hocamızın bahsettiği filozoflar ya da işte değerli bilim adamları. Şimdi Türkiye'de birbirine kavuşamayan maşuklar şunlar. Leyla ile Mecnun değil. İşte Ferhat ile Şirin miydi? Ferhat'ınki değil. Kerem ile Aslı değil. Benim bir, yani düşüne düşüne bulduğum bir şey. Türkiye'de birbirine kavuşamayan iki maşuk Kadir ile Kıymet'tir. Ne yazık ki Kadir Kıymet bilmemek ya da Kadir Kıymet Belki biliniyor ama farklı tezahür ediyor. Bir kişiye marifet, bir kişinin marifetine iltifat etmek, onu mitoslaştırmak, efsaneleştirmek. işte şöyle yerdi içeride, işte 18 dil bilirdi, efendim işte ne bileyim şu kadar ülke gezdi gibi daha çok magazinsel şeylerle ön plana çıkartıyoruz kişileri. Şöyle gözlük takardı, işte gözlü kırık damı hiç değiştirmezdi gibi böyle şeyler var, gariplikler var. Marifete iltifat etmek... Böyle bir şey değil kanaatimce. O kişinin söylemlerine iltifat etmek, yazdıklarına ve onlardan bir şeyler çıkarıp daha ileriye götürmek. Geçtiğimiz yıllarda merak edip, yok tez veri tabanına bakmıştım. Böyle isim isim girip, Cahit Arf'tan başlayarak, acaba tez yazılmış mı diye. Hakkında henüz tez yazılmamış şahsiyetlerden bazıları. Türkiye'de Cahit Arf çok enteresan yani çok ilginç bir şey mesela bu Cahit Arf gibi büyük bir matematikçimizin resmini 5 liranın üzerinde galiba 5 liranın üzerine basıyoruz ama bak Kadir kıymet vermenin 10 işte liranın üzerine daha da 10 liranın üzerine basıyoruz ama sonra diyoruz bir iltifat ediyoruz işte büyük matematikçi onun bir teoremini biliyorsunuz dünya çapında bir teoremi var onu da Resmini basmışız paranın üstüne Ama yüzlerce üniversitemiz var enstitümüz var Cahit Arf hakkında henüz bir tez yazılmamış Bu utanç verici bir şeydir İkinci kişi merhum Teoman Dural hocamızın Merhum üstadı Ahmet Yüksel Özemre Ahmet Yüksel Özemre hakkında da henüz bir tez yazılmış değil Arkadaşlar bu da inanılmaz utanç verici bir şeydir Yüzlerce üniversitemiz var Binlerce doktora yüksek lisans öğrencisi var. Üçüncü kişi tespit ettiğim Şakir Kocabaş hocamız. İfadelerin gramatik ayrımı, işte İslam'ın e, bilgi temelleri, e, çok önemli eserleri var. Kendisi King's College mezunuydu. Ben e, derslerine girim, girmiştim 2002 yılında Bilim Sanat Vakfı'nda. İfadelerin gramatik ayrımı o zaman yeni çıkmıştı. Onun hakkında da ilk yazıyı yazmıştım. Rahmetliyle o kitap hakkında çok istişare etmiştik. Henüz bir tez yazılmış değil Şakir Kocabaş hocamız hakkında da. Dördüncü kişi Arda Denkel, Ayhan hocamız bahsetti. Arda Denkel, analitik felsefede özellikle çok mühim bir filozof, dünya çapındadır. Hiç unutmadığım bir anıdır. Salzburg Üniversitesi'nde tahsil görürken Johannes Brandl diye bir hocam vardı. Onun odasına girdiğimde bir gün masasında... Arda Denkel'in Cambridge University Press'in yayınlamış olduğu iki kitabı duruyordu. Ee, Object and Property adlı kitabını didik didik etmişti. Salzburg Felsefe Bölümü çok önemli bir analitik felsefe bölümüydü. Şaşırdım. Hocam Arda direkt bana sordu Arda Denkeli tanıyor musun diye. Evet dedim. Ama dedim Türkçe'deki kitabı Nesne ve doğası çok ince bir kitap dedim. Kelepir şeylerde satılıyor ipince saman kağıt. Ee, Kavalcı basmıştı. Dedim, Object and Property, kalın, büyük boy, Cambridge basmış. Yani Türkçesi yok onun. Şimdi gerçi Doğu Batı yayınları şeyler yapıyor ama didik didik etmişti hoca. Notlar almış, İngilizcesinden okuyordu. O yüzden diyorum, kadiriyle kıymet. Arda Denkel hakkında da henüz bir tez yazılmış değil. Bir kez galiba Boğaziçi Üniversitesi'nde bir e, sempozyum düzenlenmişti. Orada da yine magazinsel şeyler konuşuldu. Arda Denkel'in düşünceleri hakkında henüz ciddi bir şey yazılmış değil. Bir başka kişi Engin Geçtan, çok mühim bir psikiyatırdı. Allah rahmet eylesin. Yine bir başka şahsiyetimiz Hüsamettin Arslan, hakkında hiçbir tez yok, Allah rahmet eylesin. Ömer Naci Soykan, yine Allah rahmet eylesin, hakkında hiçbir tez yok. Teoman Dural hocamız hakkında 2018'de yazılmış bir tane yüksek lisans var. Henüz bir yani başka bir yüksek lisans tezi ya da doktora tezi yok. Ben kendi doktora tezimde İbn Haldun'un asabiyet teorisi nazariyesini Teoman Duralı hocamızın düşünceleri üzerine tekrarda kavramlar üzerine tekrardan yorumlamıştım. Yalçın Koç yaşıyor hala. Allah selamet versin. Henüz bir tez ya da çalışma yok. Yalçın Koç da kanaatimce bana göre yaşayan en büyük düşünürlerimizden biridir. Bir başka kişi Gündüz Vassaf. Bir başka kişi yine yaşayan felsefecilerimizden Ahmet İnam. Bunlar sadece özet. George Orwell hakkında 37 tane tez yazılmış. E, affedersiniz 34 tez var. Türkçe'de George Orwell hakkında. Onda bir örnek olsun diye not etmişim. Bunlar çok çarpıcı anekdotlar. O yüzden Ayhan Bıçak hocamızın o bahsettiği Hilmi Ziya Ülken hakkında var tezler. Ama Hilmi Ziya Ülken'i mesela çoğu sosyoloji bölümündeki hocalar bile henüz tanışmış değil onunla. Ya da okumuyorlar. Burada da Cemil Meriç'in hakikat kendi insanımız tarafından söylediğinde itibar edilmez sözü aklıma geliyor. Adınız Hanssa, Georgesa bu ülkede kendi o yabancılaşma serüvenimizden, kompleksimizden olsa gerek, daha ön plana çıkıyorsunuz. Evet, Tevhüman Dural hocamla 2007 yılında yapmış olduğum bir söyleşide kendisine şöyle bir soru sormuştum. Sorun nedir isimli mühim eserinize Hazreti Ali'nin bir sözüyle başlıyorsunuz demiştim. Başkasında görüp de nefret ettiğin şey sana edeb olarak yeter. Bu sözle başlıyor. Biliyorsunuz sorun nedir hatta eseri ana eserimdir derdi Teoman Duralı. Ve robota dönüştürülmüş beşerin hikayesiyle sözünüzü sonlandırıyorsunuz. Sorun nedir yazmanıza sebep olan şey, robotlaşmış beşerin haline olan nefretiniz midir diye sormuştum. Merhum hocamız şöyle cevap vermişti var oluşumun hikmeti sebebi dünyanın girmiş olduğu derin bunalımın bende yarattığı kaygıdır. Kaygıyı giderecek tedbirlerin felsefe tarafından alınması gerektiğine inanıyorum. Sorun nedir adlı eserimin de bir çeşit çağımızın durumumuzun teşrihi olduğunu düşünüyorum diye cevap vermiştim. Teoman hocamızın çok severek okuduğu, orijinalinden okuduğu bir Danimarkalı filozof var hepimiz bildi, Kierkegaard Kendisi ben işte her seferinde Norveç'e gittiğimde orijinal kitaplarını isterdi benden getirirdim Kierkegaard'ın kitaplarını e, dancasını isterdi. Onun bir sözü var sığ insan kaygı duymayan insandır sığ insan kaygı duymayan insandır kaygıyı çıkarın ruh darmadağın olur insanı ayakta tutan şey kaygıdır tinsel insan Kaygı duyan insandır Tensel insanınsa Kaygısı olmaz Sığdır der Kirkegar Yine Duralı'nın severek okuduğu Bir başka filozof Martin Heidegger Varlık ve Zaman adlı eserinde Kaygıyı anlatırken ikinci yüzyıla ait içinde kaygıdan bahsedilen Mitolojik bir eserden alıntı yaparak Bir düşünce ortaya koyar Bunları niye anlatıyorum Çünkü ben Teoman hocamızın bu asla savaştığı, mücadele etti cepheye e, kaygı cephesi adını koyu koymuştum. Yani bir mütefekkirin kaygı cephesi diye de bir yazı yayınlamıştım. Biz de o cephenin askerleriyiz. Dolayısıyla bu e, kaygı tam olarak nedir? Bu ikinci yüzyıla ait içinde kaygıdan bahsedilen mitolojik mevzu şu. Kaygı latince de Cura diye yazılıyor o eserde kaygı ilginç bir met e, mitolojik metafor ile anlatılıyor Heidegger'in anlattığı mevzu. Cura yani kaygı bir ırmaktan ayrı bir varlık gibi algılıyor onu bir ırmaktan karşıya geçtikten sonra ırmağın kenarında bir kil görür. Cura yani kaygı kile bir insan şekli verir ve ona bir ad vermek ister ama evvelinde Roma mitolojisinin en büyük karakteri olan Jüpiter'e der ki, ''Bana bir ruh ver.'' Jüpiter ona bir ruh verir ve ondan sonra da Jüpiter'e der ki, ''Ona bir ad vermek istiyorum, kendi adımı.'' Jüpiter de, ''Hayır, ona ruhu veren benim, benim adım olacak.'' der. Nihayetinde bu kavgaya toprak da karışır. Toprak ama kil benim, dolayısıyla onun adı toprak olmalı der. Satürn'ü yani zaman tanrısını hakem tutarlar. Satürn ederler ki söyle ne yapalım buna hangi adı verelim? Satürn hakem tanrıdır ve şöyle der. Ne adı Jüpiter, ne toprak olacak ne de Cura olacak. Jüpiter olmayacak çünkü ruhunu verdi. Bu kilden oluşmuş beden öldüğünde nasıl olsa ruhu sana geri gelecek. Toprak olmayacak çünkü bedeni toprak. O da toprağa geri dönecek. Cura bu kile şekil verdiği için sadece ve sadece o şekil yok olana kadar sahibi olacak ama adı cura da olmayacak. Adı homo olacak çünkü bu humustan, humus malumunuz latince de toprak demek, humustan yani çamurdan balçıktan yapılmıştır. Dolayısıyla o ortaya çıkmış kilden karakterin sahibi kaygıdır. Çok sonraları bu bahsedilen hikayede bir açık bulunur ve denir ki cura insanın şeklini nereden biliyor da kile insan şeklini veriyor. Cevap olarak da muhtemelen cura ırmaktan geçerken kendisine baktı ve kendisi aynı insan gibiydi. Yani o kilden yapılmış şekil insanın ta kendisiydi. Yani cura yani kaygı insanın ta kendisidir denir. İşte, Martin Heidegger, bu metaforlar üzerine düşüncelerini inşa eder. Kendisinin kaygıdan var olduğunu bilen insan, aynaya baktığında onu yani suretini görebilen insan, kendini bilen insandır. Bu bakımdan kaygı sahibi olmak, aslında kendini bilmektir. Endişe, korku kaynaklı iken, kaygı, korku kaynaklı değildir. Kierkegaard'a göre, korkunun ya da endişelerin nesneleri varken, Kaygının nesnesi yoktur. Kaygının nesnesi hiçtir. Felsefenin kaygı, tasavvufunsa dert dediği şeye sahip değilsek ortaya çek yazar Milan Kundera'nın var olmanın dayanılmaz hafifliği adlı eserinde bahsetti sı varlık çıkıyor. Sı insan sokağa makyajlı çıkar der Kundera. Yani kendisi olamaz. Sı insanın tek düşüncesi acaba diğer insanlar beni nasıl görüyor endişesidir günümüzde çokça rastladığımız şey Makyajlı insan aynaya bakarken kesinlikle kaygı dediğimiz şeyi suretinde göremez Çünkü yüzünde maske olduğu için her türlü kendinden emindir Dolayısıyla si insan aynaya bakamaz Ayna ona bakar işte bu tür insanlarda o kaygı ateşini görmeyiz. Bu sebeple Heidegger Varlık ve Zaman adlı eserinde gerçek benlikler hem kaygı varlığı olduğunu bilir hem de bunu kabul etmeden o kaygıyı taşır der. Dünyada yaşıyorsak bir nedeni var, bir vazifemiz var, bir sorumluluğumuz var. Herkesin sadece dünyaya karşı değil yaşadığı beldeye karşı da bir sorumluluğu ve bir kaygısı olmalı. Eğer bunu kabul ediyorsak kaygı ateşi hiç dinmiyor ve bu ateş bizleri felsefeye, sanata, edebiyata, bilimsel alana, hasılı teselli edici şeylere sürüklüyor. İşte merhum hocamızın varoluşumun hikmeti sebebi dediği kaygı bahsettiğim kaygının ta kendisidir. Duralı dünyanın girmiş olduğu derin bunalım sorununa karşı kendi kültürel dimağının kaygılarına unsurlarına, yanıtlarına yönelir. Bu yanıtları ortaya koyarken kendi varlık evinin diline sarılır. Ancak bu toprakların varlık evinin yani dilinin tarihsel süreç içerisinde yerle bir edildiğinin bilincindedir. Ve bu sebeple işe varlık evimizi tekrar restore etmekle başlar. Bu varlık evinin temeline yani tarihine iner. Son iki yüzyıldır sürekli yıkılmaya çalışılan evimizin temelini belirlemeye çalışır ve hatta bu temeli tekrardan atma gibi inanılmaz müşkül bir işi vazife bilir. Temeli bir ahlak felsefesi eseri olan sorun nedir adlı eseriyle belirlemeye tespit etmeye çalışır bu temeli, binamızın temelini. Bizlere mümbit arsamızın yerini hatırlatarak bu arsanın temelinde yer alan mantık ve ahlakın unsurlarını gösterir. Arsamızın konumunu ve bu arsaya atılan temelin şeklini ortaya çıkardıktan sonra yitik hikmet binamızı tekrardan inşa etmek için gerekli tuğlaları yani kavramları muhteşem bir çabayla tespit ederek bu kavramları yani tuğlaları yitik konumunu belirlediği arsamızın yitik şeklini ortaya koyduğu temelimizin yanına koyar. Her bir tuğla yani kavram onun elinde en ince ayrıntısına kadar tekrar işlenerek medeniyet binamızın katlarının tekrar çıkılmasına vesile olur. Bu katları çıkarken tuğlalar yani kavramlar arası harcın, harcın yani dil bilgisinin yapısını da belirler. Dil bilgisi için mülahazalar ortaya koyar. Bu kavramlarla örmeye başladığı her bir katın güzide pencereleri de vardır. Bu pencerelerse ise Duralı'nın Yani nazariyeleridir, Yani en geniş perspektiften seyretme eyleminin araçlarıdır. Sorun nedir adlı eserin ilk baskısının önemli bir bölümünü teşkil eden, aynı zamanda müstakil bir eser olarak da yayınlanan, omurgasızlaştırılmış Türklük'te, Kaybolmaya, ortadan kalkmaya namzet Türklüğün ne olduğunu, ne anlama geldiğini sorgulamaya çalışır. Bu eserine ilham olan şey, malumunuz Jose Ortega Gasset'in İspanya'nın omurgasızlaştırılması sorunu hakkında yazdığı bir makalesidir, metnidir. Zira Gasset, Duralı'nın tarihte Türklerden başka soyca en karışmış dediği imparatorluk milleti olma gücüne sahip olmuş olan İspanyollardandır ve bu millet, bizle bazı hususlarda kaderdaştır. İşte Duralı Soru Nedir adlı en mühim bir bölümlerinden olan omurgasızlaştırılmış Türklük de Türk olarak dünyaya gelmiş ve böyle yetişmiş, yetiştirilmiş bir insan olarak içinden çıktığı toplumun belirlenimlerini tespit etmeye ve ortaya çıkarmaya çalışır. Yitik olan, unutulan, unutturulan hikmet binamızı tekrardan hatırlatmaya koyulur. Ona göre medenileşmiş bir toplumun bilinç omurgasını, yazısı oluşturur. 2007 yılında Salzburg'da kendisiyle yapmış olduğum has bir halde <gülüyor> bu durumu şöyle açıklamıştı. Günümüz Türkiye'sinde kafalar tütsülendiğinden, ortalıklarda serhoş dolaştığımızdan bunun farkına varmıyoruz. Korkunç bir şok yaşadık. Tragedya yolcusuyuz. Yazının sökülüp atılması kişinin bilincini yitirmesi demektir. Böyle biri artık hasta da değildir. Descartes'ın düşünüyorum öyleyse varım veciz önermesinden bilincindeyim, bilincinde olduğum sürece varım manası çıkarılması lazım. Nihayetinde komada bulunan biri kişi değildir. O olsa olsa bir dirim varlığıdır. Fizyolojik faaliyetle devam ediyor olabilir ama kişi değildir, kişiyi belirleyen bilincidir, bilinci oluşturan ise kişinin yaşanmışlıklarıdır, topluma bunu tercüme ettiğimizde onun yaşanmışlıkları tarihini teşkil eder, tarihini aktaran yazısıdır. O yazı gittiği zaman tarih bitiyor. Zaten yazımızın ortadan kaldırılmasının da sebebi buyur. Tarihimizi silmekti. Tarih silindiği zaman artık toplum bilincinden bahsedemeyiz. Duralı'nın sorun nedir adlı eserinde teşrif masasına yatırdığı şey, sorunun kökeni olan sorma edimi ve onun verisi olan sorudur. Bu soru sorunlar arasında canlılık sorunu, evrim ile tarih sorunları, beşerden insana sorunu, İnsan tire oluş sorunu İhsan hocamızın sabah bahsettiği terkiplerden bazıları. Metafizik sorunu, kimlik insan olmanın esası sorunu, bireylilik tire, kimlik tire, kişilik sorunları, ödev esaslı ahlak iki nokta üst üste insanın başkaldırması sorunu, tarih gerçekliği sorunu, çağımızın değerler dizisi sorunu ve biz kimiz sorunu yer alır tüm bu konuları derin bir nazariye teoriye ile ele alan Duralı geçmişte inşa ettiğimiz bina olan kimlik sorununu irdeleyerek biz kimiz sorusuna yanıt verir. Zira bir şeylerin tekrardan kudret kazanması için yitik olan ne varsa hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır. Üstadımızın ortaya koyduğu fikirleri diğerlerinden farklı kılan özelliklerin en başında sabah Uğur Ekran hocamızın sunumu felsefe bilim ciddiyeti gelir. Bütün diğer bilimlerden biyoloji, antropoloji, kimya, işte tarih, coğrafya, fizik vesaire edindiği engin bilgilerini de felsefi fikirlerini temellendirmek için kullanmasından ötürü felsefe bilim ciddiyetini kuşatıcı bir düşünce sistemi, özgünlük, derinlik ve ifade güzelliği takip eder. Sorun Nedir adlı eseri, en önemli eserim dediği bir ahlak felsefesi çalışmasıdır. Sorun Nedir adlı eser, bu saydığımız bütün özellikleri dipnotlarına kadar barındıran, en basitten en karmaşa, daire daire gelişen bütün yaşantılarımızın kavramsal doku inşasının resmedildiği devasa bir fikir atlasıdır. Duralı, kendi deyimiyle baş kaldıran insanın artık olmadığı bir dünyada, çünkü baş kaldıran insan yok derdi. Olmadığı bir dünyada bu toprakların mümt kaygılarıyla yoğrulmuş eserler kalem alarak dünyanın sokulduğu bunalım tünelinin son bulması için baş kaldırır. Çünkü çağımızın küreselleştirilmiş İngiliz Yahudi medeniyetinin en fazla korkup ürktüğü olay baş kaldıran insandır. Duralıya göre sekülerleştirme ile insanları barışçıllaştırma yani uyuşturma çabalarının nedeni budur barışçılllaştırılmış birey diye de bir yine terkibi var. İslam ahlakının esası özü zulüm ve haksızlığa karşı baş kaldırı iradesidir. Buna cihat denir. İslam düşmanlığının sebebi ise İslam ahlakının özündeki bu iradedir. Duralı'nın başkaldırısının manifestosu, Dünya'nın girmiş olduğu mevzu bahis bunalımın menbaanın anlamını, gelişimini ve konumunu tespit için ortaya koyduğu çağdaş küresel medeniyet adlı eseridir. Şimdi esası başkaldırı ama günümüzde az buçuk şecaatlı olduğunda sen de çok sert konuşuyorsun yahu deniyor. Ben de öyle sen bu kadar yumuşamışsan, o benim sorunum değil, diyorum. Önceden biliyorsunuz, halifeliğin şartlarından biri şecatlı olmaktı. Türk şecatlidir yani, neye karşı? Zulme karşı. Şimdi, ne kadar şecaatlıysan, o kadar bertaraf ediliyorsun. Ya o sert konuşuyor, boşver deniyor. Ne kadar uyum sağlarsan da, o kadar destekleniyorsun. Dolayısıyla, çağdaş küresel medeniyet, onun deyimiyle var olma sıkıntısına düştüğümüz çağımızda sorun nedir adlı eserin yanı sıra mevzu bahis sorunlardan ortaya çıkan kaygılara ilişkin çalışmalardır. Tüm bu çabaların arkasında yer alan ulvi hal, Duralı'nın kaygı hali ve bu halin başkaldırı olarak felsefi bir eserle ete kemiğe bürünmesidir. Dünya dönüşüyor, öyle böyle değil. Bu hususta... Ee, Bununla beraber dünya dönüşürken insan dönüşüyor. İnsan dönüşünce tarih dönüşüyor. Tarih dönüşünce tümü birden dönüşüyor. Bu hususta yine hocamızın not aldığım bir kelamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle demişti. Büyük İskender mezarından çıkıp Sezar'ın dönemine uyansa kendi döneminden pek farklı bir manzara ile karşılaşmazdı. 200 sene önce yaşamış Napolyon bugün uyansa aklını kaçarıp mezarına geri koşar. Çok hızlı değişiyoruz artık. İnsan bu hızlı değişime tahammül gösteremez. Bu kadar hızlı dönüşümü felsefeciler, filozoflar nasıl okuyacak? Tam biz daha okumaya başlarken yeni bir şey çıkıyor değil mi? Anlamaya çalışan yeni bir şey çıkıyor. Daha aktaramadan yarın başka bir kelam ortaya atılıyor. O yüzden işimiz kolay değil. Dolayısıyla biz insanlar için bu dönüşümün en tehlikelisi modern çağın hükmettiği zaman idrakında kendisini göstermiştir. i̇bn Haldun'a göre her çağın bir hükmü vardır. Ancak yaşadığımız çağ hükmünden daha çok çağın iliklerimize kadar bizi esir almaya çalıştığı dirimsel ve modern iptidai tahakkümü altındayız. Bu modern iptidai tahakkümün belki de en ciddi işgali Geçmişe, şimdiye ve geleceğe Sahip olan ve bir tarih verisi Olan benim Zaman bilincinin işgalidir Nitekim çağın hükmettiği Zaman idraki Modern döneme kadar Kadim manevi insani düzlemde Hayatı ve tarihi inşa ediyordu Sonra Tanrısını bertaraf etmeye yeltenen Modern insan çağların hükme, Hükümlerini kendi Vermeye başladı Tarih bireyin ben bilincine ulaşmasıyla, anlamlandırma yeteneğini keşfiyle başlar. Hazreti Adem'in değil mi insan olarak ilk özelliği anlamlandırabilme yeteneği. Beşerin dirimsellikten, tek boyutluluktan bir üst katmana, metafiziksel daireye geçiş süreci onu yavaş yavaş insan kılar. Hayvanların tarihini insanlar yazar ancak hayvanların kendi tarihlerini yazdıkları görülmemiştir. Çünkü salt biyolojik olarak yaşayan canlıların metafiziksel tarafları olmadığından tarih denilen fizik ötesi idrake konu edebilecekleri mücerret bir alanı oluşturamazlar. Bu bağlamda insanın evrendeki konumunu, insan olmayı gerçekleştiren yeteneklerin mahiyetini ve bu yeteneklerin tarihi nasıl oluşturduğunu felsefi bir temelde inceleyen alana Tarih metafiziği denir. Merhum hocamızın yapmaya çalıştığı şey de tarih metafiziğidir. Dolayısıyla merhum Duralı hocamızın Çağdaş Küresel Medeniyet adlı eserine de yönelttiği Çağdaş Medeniyet nedir? Çağdaş Medeniyet'in dünya görüşü ve anlayışı nedir? Çağdaş Medeniyet'in kaynağı nedir? Çağdaş Medeniyet'in ne bildirmek iddiasındadır ve neyi temsil eder? Gibi soruları. Kendisi işte tarih felsefesi çerçevesinde el aldığını söylemektedir. Bizlerin bu tarih metafiziği de var işin içinde elbette. Bizlerin daha öteye gidip, daha öteye gidip, çağdaş küresel deniyetin ontolojisi dememizin hikmeti sebebi de şudur ki az önce bu hususta arz ettiğim düşüncelerini tarih metafiziğinin ötesinde ele alıp. Yine aynı medeniyet membağından neşet eden geleceğimizi belki de daha da derinden etkileyecek olan transhumanizm, metaverse işte günümüzde şu günlerde çok konuşuluyor. Beşeri kimlikler mesela işte LGBT'dir, eşcinselliktir, şudur budur, hayvan hakları, kadın hakları, insan hakları böyle inanılmaz manipülatif şeylerle karşılaşıyoruz. Yani. Biz de elbette kadın haklarını, hayvan haklarını savunuyoruz ama bunun bir manipülasyon içerisinde arz edilmesi. Mesela beşeri kimlikler gibi konuları Duralın düşünceleri doğrultusunda yeniden ele alma çabasını gütmek ve bu türden çabalarının önünü açmak elzemdir. Yani hocamızın bize bıraktığı bu düşünsel mirası okuyup rafa kaldırmak değil. Bunu nasıl güncelleştireceğiz? Güncel, ya, çünkü çağdaş dediğimiz bile artık geride kalıyor. O kadar hızlı. Dolayısıyla hocamızın düşüncelerinden mütevellit günümüzü nasıl anlayabiliriz? Yeni kavramsallaştırmalara, belki hocamızın o e, atmış olduğu tirelere yeni tireler koyarak yeni terkiplere ihtiyacımız var. Diğer bütün canlılarda olduğu gibi bireyliliğe haiz beşer, bu bireyliliği içine Doğduğu kültürde fiile dönüştürmeye başladığında insan olur ve insanın bireyliliği başka hiçbir canlı da görülmeyecek bir şekilde tezahür eder. Bu tezahüre ben diyoruz ve ben artık dirimsel bir varlık olmaktan çıkıp anlamaya, anlamlandırmaya adım atmıştır. Beşer olan varlık salt, dirimsel ve maddi düzlemde duyumluyordu. Ama artık insan olmaya adım atarak manevi düzlemde kendini anlama ve bu sayede de kendini başkalarından ayırt etmeye başlamıştır. Duyumlayarak, hissederek, anlayarak kendini diğer canlılardan ayırmaya başlayan bireyin temel varlık birimi benidir. İşte bu farkındalık ve kendini diğerlerinden ayırt etme yeteneği zaman içinde, Farklı duyum, his ve anlamalarla birikerek bir ben bilincine sebep olmaktadır. Bu da o belirli ben'in tarihi demektir. Şu halde tarih, beşerin insanlaştığını ve bir tarih verisi olarak ben'ini idrak ettiği en temel hususlardan biridir. Dolayısıyla tarihliliğini unutup tarihle rabıtasını koparmış bireyin benliğiyle de ilişkisi kopacak ve insan olmaklığı sarsılacaktır. Bu anlamda tabiatta ve hayatta işleyen sürekli bir süreç vardır ve bu süreç, beraberinde bir oluşu ve hareketliliği getirir. Tabiattaki hareketin sürekliliği sürekli oluşumdur ve buna tekevvün denir. İhsan hocamızın da kitaplarında bahsettiği kavramlardan biri. Bunun yanı sıra sadece tabiata değil, metafizik bir varlık olduğu için aynı zamanda hayata da doğan insanın sürekli insanlaşması sürecine de temeddün denir. Bu sebeple beşerin insanlaşarak yaşamının yani yaşamının yani sal dirimsel ihtiyaçlarını karşıladığı alanın üstüne manevi bir varlık olmasının gerektirdiği hayatı inşa etme süreci temeddündür. Dolayısıyla temeddün tabiattaki sürekli oluşum süreci olan tekevvünün devamıdır. Hani hocamız doğada evrim neyse toplumda da tarih odur derdi. Bu silsilenin nihai gayesi insanın kemale doğru yürümesi, İhsan hocamızın bugün konuşmasına bahsettiği ve insan olmaklığını koruma cehdi ve çabasıdır. Bu bağlamda bir bireyin tarih verisi beniyle anlamlandırma, anlama yeteneğiyle ilişkisini zedelemesi nasıl ki onu manevi açıdan en alt derekeye düşürüyorsa bir cemiyetin, kültürün, medeniyetin de bir arada oluşturduğu kendi tarihlilik düzlemiyle bağını koparması aynı neticelere sebep olacaktır. Çağdaş Küresel Medeniyet adlı eser, küresel düzenin yeni çağ din dışı Batı Avrupa medeniyetinin çerçevesini belirleyen değil. Çerçevesini darmadağın ve Türkçe'de bu alanda bu haliyle el alınan tek eserdir. Bu eserin ana sorusu şudur. Bugün dünyayı ve insanlığı sarmış dev sorunların halledilmesi için elzem gözüken, çağdaş İngiliz Yahudi medeniyetine seçerek oluşturabilecek, Yeni bir medeniyet biçimini ortaya çıkarmanın zihniyle maddi zemini var mıdır sorusunun cevabını kimden bekleyeceğiz? Daha evvel bu tür sorulara Muhammed İkbal belki cevap aramaya çalışmıştı. Bir de Abdülkerim Suruş değil mi Abdülkerim Suruş de Teoman Duralı hocamız böyle bir çaba harcadı. Duralı çağdaş küresel medeniyetin kaynağını anlatmaya bu eserde. Biliyorsunuz ilk 2000 yılında yayınlanmıştı Çağdaş Küresel Medeniyet Daha önce de ince iz yayıncılıktan Çıkmıştı ee, Hocamız bu kitabın temelini Nerede nasıl attı İsterseniz ondan da bahsedeyim ee, Daha ayrıntıya girmeden e, Malezya'dayken Kuala Lumpur'da İslamik Stadist'teyken Orada hoca misafir e, ritümiyle yaparken Her cuma Seminerler vermeye başlıyor Orada bir başka hocamızın e, tavsiyesiyle diyelim ve o cuma günü yapmış olduğu oradaki seminerlerden ortaya çıkan bir fikir aslında metin daha sonra ince bir eser olarak yayınlanıyor e, ondan sonra da genişletilip 2000 yılında çağdaş küresel medeniyet diye çıkıyor 3. 4. baskısında yeniden genişletiliyor Duralı çağdaş küresel medeniyetin kaynağını anlatmaya en başta, kitabın başında, batı ve doğu medeniyetleri camiaları arasındaki ayrımları yaparak başlar. Bu çabasını antropolojik, biyolojik, arkeolojik, tarihi ve felsefi verilerle besler. Batı Medeniyetleri Camiası'nın aslı olarak Mezopotamya'daki buğday kültürüne yani yabani buğday tohumlarının ekilip biçilmesine dayandırır Batı Medeniyetleri Camiası'nı. Nitekim, bir malumunuz kültür de kultura, latince de ekip biçmek demektir. Doğu medeniyetleri camiasıysa Güneydoğu Asya'daki pirinç kültürüne dayanır. Bakın bunları hocamız arz ederken yani işin içinde antropolojik veriler, arkeolojik veriler, biyoloji felsefesinin verileri birçok bilgiyi harmanlayıp bu önermeleri ortaya koyuyor. Bu ekip biçme olayları, iktisadi meseleleri ortaya çıkarır. Batı medeniyetleri camiasının temeli olan buğday kültüründen neşerden medeniyetler Mısır medeniyeti, Asurlar, Babiller ve bilhassa da Sümerler'dir. Sümerlerin tarihi başlatan icadı yazıdır ve insanlığa sundukları bir başka katkısı da devlet organizasyonlarıdır. Dolayısıyla Sümerlerin tekniğe zanaata en büyük katkılarından birinin başında işte tekerleğin icadı geliyor. Tekerlekle mesafeler kısalıyor yüzlerce yıl sonra mesafeler başka bir devrimle tekrar kısalacak. Birazdan bahsedeceğiz. Tekerleğin 19. yüzyıldaki işte 5000 yıl sonra yaklaşık karşılığı da malumunuz 5000 yıl boyunca yapısı korunan demirin demirin levhaya dönüştürülerek ortaya çıkan makinayla buharın oluş süreci çözülerek ortaya çıkaran enerjinin birleştirilmesiyle elde edilen işte buhar enerjisiyle çalışan makina bu da malumunuz sanayi devrimini önünü açmıştı ve daha sonra dünya dönüşecek bütün bu dönüşümleri çağdaş küresel medeniyet adlı eserinde hocamız tüm ayrıntılarıyla ele alacak sanayi devrimi sonrasıysa artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iktisatçıların deyimiyle büyük ayrışma başlayacak yani doğum ölüm oranlarından tutun Yeme içme oranlarına kadar hiçbir şey ama hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Hocamızın temel aldığı aslında mevzu da çağdaş küresel medeniyet dediği de 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren diyelim ya da 1600'lerin ortasından itibaren başlayan bu gelişmeler. Bahsi geçen yenilikler ötesinde insanlığın karşılaştığı en önemli hadiselerden biri de tek tanrılı vahiy dinlerin ortaya çıkması yine çağdaş küresel medeniyetin başında hocamızın beyan etmiş olduğu şeyler. Bu durum insanlık tarihine yeni bir çığır açıyor. İlginçtir ki bu vakada yine buğday kültürüne sahip coğrafyalarda ortaya çıkıyor. Doğu Medeniyetleri camiasında ortaya çıkan Şintoizm, Budizm, Mecusilik, Zerdüşlik gibi dinler Doğu Medeniyetlerinden çok Batı Medeniyetlerini etkilemiştir. Tüm bu gelişmelerin ötesinde insanlık tarihinin buluştuğu en kışkırtıcı yenilik ise yine Batı Medeniyetlerinde ortaya çıkmış olan felsefe-bilim geleneğidir. Bu hadise de evvela doğu medeniyetlerini etkilemekten ziyade batı medeniyetlerini etkilemiştir. Dolayısıyla tek tanrılı dinler, özellikle İslam ve felsefe-bilim geleneğinin ortaya çıkmasından sonra batı medeniyetleri camiasında çok ciddi değişimler olmuştur. Hocamız eserinde, Çağdaş Küresel Medeniyet adlı eserinde teşvik masasına yatır, yatırmış olduğu şey aynı zamanda şudur. ''Seçeneksiz bir medeniyetle ve onun ideolojisiyle mi karşı karşıyayız?'' sorusunu sorar. Bu son sorusudur hocanın eserinde sordu ve bu eserini ümit başlığıyla bitirir. Bu son bölümde insanlığı tüm unsurlarıyla tüketen ve seçeneksiz bırakılmaya çalışılarak karşısına dikilen küresel medeniyetin ve onun resmi ideolojisi olan hür sermayeciliğin, Tarihi hem manen hem de maddeten noktalayabileceği tehlikesine karşı başkaldırma mahiyetinde manifesto maddeleri sıralanır, çareler aranır. Duralı bu şeytani güce karşı koyabilmek için seçenek nedir diye sorar ve şu maddeleri sıralar. 1- Tarihte gömül, görülmüş olan bir medeniyet tekrar tanzim olunarak gündeme mi çıkarılmalıdır? Tarihte görülmüş olan daha önceki bir medeniyet tekrar tanzim olunarak gündeme mi çıkarılmalıdır? İki, şimdiye değin yaşanmamış olan bir medeniyet mi inşa olunmalıdır? Üç, şu anda yürürlükte olan medeniyetle diyalektik ilişki içerisinde onu kendi doğrultusunda değişikliğe mi uğratmalıyız? Dört, onunla yani küresel medeniyetle ölüm kalım mücadelesine girerek onu toptan ortadan mı kaldırmalıyız? Dört Madde Duralı Mevzubahis eserinin son bölümünde ortaya attığı bu dört önemli maddedeki soru sorunu yanıtlamaya, neticelendirmeye çalışır. Ona göre bu küresel medeniyetin yıkıcılığından kurtulabilmek için kendisinin cevabı şudur bu dört madde içerisinden. Onunla ölüm kalım mücadelesine girmek imkansızdır elbette. Ancak tek makul çare Duralı'ya göre diyalektik ilişkide bulunarak tebliğin öngörüp gösterdiği doğrultuda ahlak ile adab çerçevelerini İngiliz Yahudi medeniyetine kabul ettirirken ikincinin birinciyi bilim fen ile iktisat sahalarında yeniden yapılandırmasıdır. İngiliz Yahudi medeniyeti ahlakça, adapça manen İslamlaşırken insanlık yakın gelecekte kendisini bekleyen feci sonu hazırlayan iki aşırı ucun Sefillik ile sefihlik Cazibe alanından Kurtulacaktır Bu kurtarıcı zihni mücadele sürecini Boşandırıp bunun başını çekmeye En yakın kadro Felsefe bilim sistemini kurmasına 80 yıl önce ramak kalan Ve İslam aleminde yeni çağ Din dışı Batı Avrupa medeniyetinin işleyişiyle zihniyetini en yakından Tanımış olan ve yeniden Müslümanlığa dönmek gayretini Gösteren bir kısım Bir kısım Türk düşünür araştırmacısı tarafından oluşturulabilir. Böyle kadrolar eğitim-öğretim yoluyla kurulabilirler. Duralı İslam medeniyetini İngiliz Yahudi medeniyetinin tek rakibi ve hasmı olarak görüyor. Ancak İslam medeniyetinin yeni baştan inşası gerekmektedir. Bu inşa işi ise ancak ve ancak İngiliz Yahudi medeniyetinin şablonuna uygun bir şekilde ve inkiraz bulmuş klasikten esinlenerek becerilebilinir. Duralı İngiliz ile Yahudi terimlerinden herhangi bir kavme ya da dini topluluğa işaret etmez. Sabahki konuşmalarda da bu geçti. Bu terimler aracılığıyla ortaya koyduğu İngiliz Yahudi medeniyeti adlandırması o kavimlerden çıkıp gelişmiş kültür yapıları ve bunların çağdaş hayat ile etkilerinin incelenmesi içindir. Bu sebeple Duralı'nın düşüncelerini Yahudi düşmanlığı veya herhangi bir kavmin toplumun aşağılanması olarak algılamak gülünç olacaktır. Dural'ı kaleme almış olduğu tüm eserleriyle, dersleriyle, konferanslarıyla, TV söyleşileriyle bir başkaldırma hareketi olan kültürümüzün bu kuvvesini ortaya çıkarması için çaba harcar. Müslümanlara Müslümanlığın manasının, hani sabah Cengiz hocamız Baroş Müslümanları dedi ya, Müslümanlığın manasının, Sağdaş küresel medeniyetin tek dişine karşı haksızlığa, zulme, suistimale, sömürüye, sömürgecilik ile emperyalizme, ırkçılık ile baş başkaldırı iradesi olduğunu hatırlatmak için dünyanın girmiş olduğu derin bunalımın onda yarattığı kaygıyı varoluşunun hikmeti sebebi olarak bağrına basar. Bu kaygısının ancak ve ancak felsefe aracılığıyla ete kemiğe bürünebileceğinin farkındadır. Bu sebeple felsefeden yoksun ya da felsefileşemeyen bir kültürün veya medeniyetin böyle bir kaygıyı anlamasını beklemek beyhudedir. Duralın eserleri aracılığıyla ortaya koymak istediği derin düşüncelerin çoğu zaman anlaşılmadığını ya da dediğim gibi hocamızın daha çok magazinsel taraflarının mitoslaştırılıp Hocamız o şekilde lanse edildiğini ne yazık ki ben üzüntüyle müşahede etmekteyim. Örneğin yeri gelmişken söyleyeyim işte hocamızın normalde hani bir sohbet ortamında, bir dost ortamında söyleyeceği ne diyeyim bir isyanı vardı. İşte bizden felsefe çıkmaz, felsefeci olma. Bunu mesela bir web sayfası dönüp dönüp sosyal medyada yayınladı. Ya biz boşuna mı uğraşıyoruz burada? Yani bu bir defa hocamızın çabalarına aykırı onu biz artık onu çeliştiren bir şey. Orada öylesine söylemiş, o an dertlenmiş. Başka bir şey demek istiyor. Biz talebeleri onu anlıyoruz ama ama onu tanımayanlar öyle anlamıyor. Sonra benim öğrencim geliyor bana diyor ki "Hocam diyor hocamız böyle diyor. Siz niye çalışıyorsunuz hala diyor." Yani general diyor bırakmış cepheyi diyor. Öyle anlıyor çünkü o. Siz askerler niye hala savaşıyorsunuz? İsmet Özel diyor ya savaş savaş bitmiş ben nöbette unutulmuşum öyle bir şey de değil ya diyorum o öyle demek istemiyor biz hocamızı tanıyoruz ama o sayfa buradan eleştiriyorum onları yani bir kızgınlıkla söylüyorum bunu lütfen artık onu yayınlamayı bıraksınlar. Yani o işin popülaritesinden faydalanmak için 3-5 link alacağız, tıklama alacağız diye sürekli hocamızın vefatından sonra da yaptılar bunu. Hatta ilgili kişiyle de telefonda görüştüm yapmayın bunu dedim yani. Bu bizim çabalarımız da zedeliyor yapmayın. Yani tırnakla çekmişler onu. Hoca bir orada 1-2 saat konuşmuş bunu yapıyorlar. Bu çok üzücü bir şey. Dolayısıyla bu anlamda hocamızın anlaşılmadığını düşünüyorum yani. Kaygısının, derdinin. Nitekim kendisi de bu hususu o söyleşişinde evet üzüntüyle ifade ediyor ama bu yani kitap yazdım diyor anlaşılmadı diyor o kadar yazdım ettim diyor. Anlaşılacak inşallah biz anlıyoruz. İltifat yöneliş demek arkadaşlar. Marifet de iltifata ya, yani yönelişe tabidir. Bu yönelişin evvela devlet tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Bunu daha önce o bir TV programında da söyledim. Sadece sorun nedir ve Çağdaş Küresel Medeniyet adlı eserlerine bu anlamda devlet tarafından gerçekten iltifat edilseydi, eğitim öğretim kurumlarına kadar işlenerek, içselleştirerek Türkiye şu an birçok dertten beriydi. Bunu çok açık net söyleyeyim yani. Hani derler ya İmmanuel Kant'ın düşünceleri olmasa Avrupa Birliği olmazdı. Onlar evet bu anlamda iltifat ediyorlar kendi filozoflarına ama bizim daha alacak bu hususta çok yolumuz var maalesef. Sonra da sürekli şikayet ediyoruz bu Yok şu yok bu yok bizden adam çıkıyor da sen sen görmezsen ben ne yapayım. Bu yönelişin evvela devlet tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. El alınan mevzu bahis, rakip medeniyetler eğer filozoflarının düşüncelerine yönelmemiş olsaydı bu kadar güce sahip olamazlardı. Emaneti ehline vermeselerdi harap olurlardı. Eğer iltifat edilen yönelilen şey sadece filozofun kaç lisan bildiği, annesinin Alman olduğu, eşinin Fransız olduğuysa Kat edecek, daha çok uzun yolumuzun olduğunu belirtmek isterim. Değil mi Deniz Bey? Yani bunların ön plana çıkartılması açıkçası bir manevi evladı olarak beni rahatsız ediyor. Esas iltifatın bir mütefekkirin kaygısına, eserlerine, eserlerindeki düşüncelerin dehlizlerine yapılması zaruridir. Daha ahlaklı bir tavırdır. Fikir haysiyetine yakışan budur. Haysiyet bakış açısı demektir. Bakış açımızı değiştirmemiz elzemdir. sadece kişisel şeylere dikkat kesilmek, esas itibariyle konuşulması, üzerinde düşünülmesi gerekenleri kendi cephesine gömmek demektir. Bu ise zulümlerin en büyüklerindendir. Sorun da yanıt da, soru da yanıt da ortadadır. Ortada olmayan kaygı sahibi insanlardır. Büyük Türk filozofu, merhum Teoman Duralı, küfürden ihsan beklemeyen insanları, kendi mümbit kaygı cephesinde haysiyetle ve ümitle, bu çağın değerden yoksunlaştırılmış, değer içeriğinden kopmuş kalıplarını baştan aşağı değiştirmek lazım. Devrim şart, devrimin başta gelen hedefi insanı işkembeye tapan varlık olmaktan çıkarıp tekrar gönül varlığına döndürmektir diyerek beklemektedir. Bu kendisinin sözleriydi. Zira onun deyimiyle ümidi yitirmek günahların en büyüklerindendir. Ümit edilir ki bu kaygı yeni dünya düzeni tarafından, ile çamura, robota ümitsiz, trajik bir varlığa dönüştürülmüş beşere yeniden bir insan şekli verir ve o insana hakkın insanı, ümidin insanı yani Homo Spes adını koyarak bir devrim gerçekleştirir. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Çok teşekkür ediyoruz her iki konuşmacıya da. E, canlı yayından gelen sorulara daha sonra soru olursa yer vereceğiz. Şu anda salondan soru varsa konuşmacılarımıza yöneltebiliriz. Ben sorayım ben cevaplayayım. Ben sorayım ben cevaplayayım. Şimdi he, buyurun Ali Bey. Hocam, şimdi, merhabalar Merhaba. öncelikle. E, çok teşekkür ediyoruz. E, hem bu program organize edildiği için hem de hocayı daha yakından tanımamıza e, fırsat verdiği için siz ve diğer hocalarımızın soruma geleyim. Çok uzatmayayım. E, şimdi ben de hocayla e, hani belli bir program yapma... Ali işlerine... Bey bu arada TRT2'de hocamızla program yapan... Dostunuz. Nail oldum. Evet. O yüzden hocam ben de e, hocanın belli e, işte böyle yanlış anlaşılabilecek sorularına muhatap oluyorum tabiatıyla. İnsanlar yani beni de bir şey zannediyorlar. E, ben içinden çıkamadığım bir soruya dair e, çokça geliyor çünkü bu size sormak isterim. Aha. Bunu birazcık açar mısınız bize? Sabahtan beri kimse soru sormadı kimseye. İçinden çıkılamayan bir soru bana geldi. Buyurun. Şu hocam e, Teoman hocanın çokça söylediği bir şey vardı program esnasında. Felsefe yaşatmaz. Felsefe yaşatmaz. Yaşatmaz. Bunu söylerdi. Yaşatan dindir derdi, böyle bir ayrım yapardı. Ama şimdi hani benim de zihnime şöyle bir soru geliyor ve bana yöneltilen sorularda da hani benim zihnimde beliren o şey oluşuyor. Onu hissediyorum. Şimdi en nihayetinde ahlak da felsefenin bir disiplini, bir kolu değil mi? Evet. Ve ahlak bir yaşama ve yaşatma sanatı değil mi? bu durumda felsefe nasıl yaşatmamış oluyor ya da Teoman Duralo hoca felsefe yaşatmaz derken felsefenin nesinden ve neresinden bahsediyor bu, bu konuyu birazcık şey yapabilirsek açıklayabilirsek hem benim üzerimden bir yük kalkmış olacak <gülüyor> hem de hocam Şimdi, faydalı olacağını düşünüyorum Bilmiyorum, tamam. umarım sorumu sorabildim ne demek istediğimi hakkıyla ifade Şş, edebildim teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim Şimdi içinden çıkılamayan bir soru yöneltildi. Şimdi nereden sallayayım diye düşünüyorum. Yani hocamızı yakinen tanıyan birisi olarak felsefe yaşatmaz ama yaşatan dindir derdi diyorsun. Ve size sorulurdu, yani bilmiyorum İhsan Hocam bu ne düşünür? Felsefe yaşatmazdan kastı acaba maddi düzlemde mi? Hani felsefeyle emhal olan o değil. Niye çekiniyorsun? Allah Allah, zaten Nisan Hoca'dan çekinen bana geliyor. Hocam nasıl yapacağız, bunu bilmiyorum yani. Vallahi yani ben şöyle söyleyeyim, felsefe yaşatmaz, yaşatan dindir. Belki e, hani o hocanın hayat vurgusu, manevi taraf anlamıyla izah edilebilir. Yani din daha çok hani numenonlarda kabul bulan bir şey, dini inanç işte insan beşer sadece yaşar, insan hayat sürmekle mükelleftir gibi bu şekilde izah edebiliriz. Yani esas yaşatan anlamında aslında hayat sürdürten, ikinci yaşatmayı öyle anlarsan iş çözülüyor. Felsefe yaşatmaz, esas yaşatan dindir, aslında esas hayat sürdürten anlamında belki. Yani yaşamın üzerine bir hayat inşasıyla, malumunuz buradaki arkadaşlar da bilirler hocamızın hayatla yaşam arasında bir ayrım yaptığı bilinir. Yaşamın Arapçası ömür, yaşam sona erer ama hayat devam eder. Devam edecek o hayatı şimdiden yani ahiret hayatını ne ayar verecek şey bu dünyada da siz ayar verecek şey ahirette Tanrı'nın huzuruna e, anlarınız açık çıkabilmeniz için dindir. Yani böyle bir düşüncesi var. Ama burada felsefe yaşatmaz. Felsefenin de bir ahlak disiplini yok mu? Elbette var. Immanuel Kant biliyorsunuz akıl temelli, vicdan temelli ahlak yasası ortaya koyar. E, i̇şte malum onun o kategorik buyruğu. Nerede olursan ol. E, örnek tavırlar sergileyeceksin ve bu başkalarını örnek teşkil edecek. E, bu da mesela bir argümandır. Ama bunu... Kaç kişi gerçekten salt akıl temelli başarabilir, o tartışılır, onu bilemem. Yani bir ateist ahlaksız mıdır? Kesinlikle öyle olmayabilir. Yani bizde bir de öyle bir anlayış var mesela değil mi? Yani ateistler sanki ahlaksızlarmış gibi, hayır. Ben çok ahlaklı, akıl temelli, yani o biçimsel mantıkla, biçimsel akılla bir ahlak oluşturmuş kişilerle karşılaştım yurt dışındayken. Ama Teoman Dural'ı e, Tanrı'yı bertaraf ederek oluşturulmuş bir atlak sistemine saçma diyor yani. Buyurun İhsan Hocam. İsan Hocamız sizi belki kurtarmaya daha da muktedir olur. Yok çalışmıyor. Ha, çalışıyor. Çalışıyor hocam. mu? Ha. Şimdi bunu aslında derslerde de e, Hoca bazen gündeme getirir de tartışırdık. Orada felsefeden kastettiği hocanın bir, bir, bir, birinci anlamda Şimdi nasıl? İyi hocam şu an. Şimdi oradaki ya. felsefe birinci anlamında kullanılmış bir felsefe. Evet. Metafizik anlamda evet. bir felsefe. Ve kastettiği hocanın soyut zeminde yapılan felsefeyi hayata taşırsak ortaya nazim çıkar. Bu hocanın derslerde kullandığı bir cümleydi. Yani akli tutarlılık Evet. Çünkü akıldaki kavramlar arası ilişkiler ve önermeler arası ilişkiler bir tutarlılık mantıksal bir tutarlılık ister. Bunu hayata taşıdığınızda zulüm üretir derdi. ve yani nazizmle komünizm örnek verirdi. Evet. Yani, e, kapalı felsefe bilim sistemleri ideolojideştirdiği zaman insanlara en büyük e, yaptıkları zulüm bu. Yani zulümdür bu. Yani o evet. açıdan e, gündelik hayatı idame ettirirken e, evet siz felsefenin ürettiği ya da felsefeyle bir şekilde ilişkili olan ahlakla iş tutarsınız ama bu hiçbir zaman soyut kavramsal şamalarla yapılan felsefe değildir. Evet. Kastettiği hocanın o. İdeoloji de dinleşir o zaman diyordu zaten. Tabii. Dinin yerini ideoloji alır. Bizler i̇deoloji sabahta söyledik kapalı devre çalışan dinleştirilmiş evet. felsefe bilim sistemidir derdi hocam. Evet. Ve bu ideolojilerde mantıksal tutarlılıkla yapıldığı için bir felsefe edendiği için zulüm üretirler. Evet. İşte Hitler'in meşhur cümlesini söylerdi. Ee, Alman milleti idelerime yetişemiyor. Alman milletin öyle bir derdi olmamalı. Yani niye idelerine yetişsin ki senin? Evet. İşte bu zulüm doğurur. Kastettiği hocanın o. Din zaten ahlakın e, esas kaynağı olduğu için hocanın e, fikriyatında e, yaşamı büyük oranda idame ettiren Yaşama anlam veren o taraf oluyor, onu kastediyorum evet. diye düşünüyorum. Bu evet. da benim bir yorumum. Evet. Yani felsefeden neşet etmiş e, ideolojilerin, 19. yüzyıl malumunuz ideolojiler çağı. İdeolojilerin dinin yerini alıp, hani dünyevi bir din diyor zaten ideolojiler hocam. Dinleştirilmiş felsefe derdi. Dinleştirilmiş evet. felsefe, o da kural koyucu. Yani bir Marksistin ya da bir Sosyalistin e, ya da bir efendime söyleyeyim işte Hitler döneminde bir nazinin de bir yaşam tarzı var. O da kendi içinde tırnak içerisinde bir ibadet yani ona uygun bir şekilde yaşaması. Ama bu insanlığı yaşatmıyor. Halihazırda tam tersi karmaşaya kaosa sürüklüyor. Evet. Şimdi bu e, ontolojisi derken benden sorusu olan var mı acaba başka? Buyurun arkadan mesela. İslamcılık da buna dahil mi hocam? Elbette. Merhabalar. Bütün ideolojiler. Dinleştirilmişse. Evet. Merhabalar, teşekkür ederim öncelikle. Evet. Ee, umarım anlattıklarınız da bize bir kaygıya sebep olur. Ee, umarım. Benim şim şu, ee, çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyetine karşı Teoman hocanın seçenek olarak e, ilk sırada işte İslam medeniyetinin inşa edilmesi olduğunu belirttiniz. Yeniden inşa edilmesi, evet. Ee, peki bu inşayı yapacak olanlar kimler? Yani Türkler mi? Evet. Yoksa e, dünyanın herhangi bir yerindeki bir e, Müslüman mı? Bu noktada Teoman hocanın görüşü nedir ya da? Şimdi Osmanlı imparatorluğu şimdi şöyle felsefe bilime ramak kalmış kendi hocamızın bir metni var. İşte tam felsefe, bilime ramak kalmışken birdenbire başımıza gelenlerden ötürü o e, gelenek e, oluşmadan gitti. Dolayısıyla o ramak kalmış yere tekrar dönüp o dediğimiz seçeneği ancak bu topraklarda, çünkü Türkiye bu topraklar malum lokomotif bir ülke. Ne bileyim Malezya, vagon, Suriye, vagon, e, Irak, vagon. Ama burası merkez bir ülke. Bu yüzden... Teoman Duralı hocamız evet Türk felsefe düşüncesi yani o ramak kalmışken bıraktığımız yerden tekrar alıp yeniden restore ederek günümüze uyarlayarak böyle bir seçeneğin oluşturulabileceğini savunuyordu. Yani burada da mesela şimdi Türkiye'de ne olsa o dediğim vagon ülkeler olumsuz bir şey olsa onu taklit ediyorlar değil mi? Olumlu bir şey olsa da taklit edecekler. Türk dizilerinden Türkiye'yi tanıyor mesela bütün Arap ülkeleri geliyorlar buraya turist olarak Türkiye'yi öyle biliyorlar. Siz ne verirseniz onu alıyorlar çünkü lokomotif ülkesiniz. Yani merkez konumdasınız İslam medeniyetinde. Geçmişinizden mütevellit. Bir şey daha ekleyip bitireceğim hocam. Yani Teoman Duralı hocamızın eserlerine çağdaş filozoflarla mukayese ederek bakabiliriz. Örneğin utanmazlık mevzuna değinmişti bugün köylerinde. Hangi hocamızdı? Şimdi hatırlayamadım. Oktay hocamız mıydı? Değil mi? Utanmadıktan sonra diledi. Evet. Şimdi Baudrillard'ın, Fransız filozofun Karnaval ve yamyam diye son metni var. Ölümünden kısa süre önce yayınladı. Orada bu utanmazlık mevzunu inanılmaz bir, elde, inanılmaz bir şekilde ele alıyor. Ee, Tabi daha önceden de Teoman hocamızın bu utanma, utanmazlık mevzularını bildiğim için o karnaval ve yamyamı okuduktan sonra ince bir metin, çok kısa bir metin okumanızı öneririm. Ee, artık dünyada Baudrillard diyor ki artık utanmazlık ha, e, hasıl olduğu için, kimse utanmadığı için iki seçenek var diyor. Ya kıyameti bekleyeceğiz ya da diyor 2006'daki Dünya Kopası'nda e, Cezayir asıllı Fransız Zidane'ın kafası gibi bir kafa, kafa atmıştı ya. karşı takımın oyuncusuna. böyle bir kafaya ihtiyacımız var diyor. Baudrillard. Bakın ölümünden kısa süre önce yazmış olduğum etinde. Çünkü diyor bir insan utanmıyorsa ona artık yapabilecek hiçbir şey yoktur. Küresel medeniyetin temsilcilerinden Fransız, büyük bir Fransız medyasının... En tepesindeki adamın bir beyanına yer veriyor orada. Adam diyor ki biz medyamıza şöyle ayar veriyoruz. İnsanların daha çok Coca-Cola içmeleri için beyinlerini sulandırmakla görevliyiz diyor. Baudrillard diyor ki ya diyor bu hakikat mi? Bunun söylediği hakikat. Ve bu hakikati utanmadan söylemesi bit bitiriyor olayı diyor. Yani, yani Bizatihi şeytani kişilerin ağzından o şeytani şeylerin Yalan yok adam doğruyu söylüyor diyor. Ama bu nasıl bir utanmazlıktır? Önceden diyor iyiler kötülerin kötülüklerini ifşa ettiğinde kötüler utanırdı ve kötülük ortadan kalkardı. Artık iyiler kötülerin o kötülüklerini ifşa Etmeden, kötüler bizzat kendi kötülüklerini utanmadan beyan ediyorlar. Dolayısıyla diyor, kötülük ve iyilik, diyalektik açıdan birbirinin zıttı değiller artık. Ayrı bire varlıklar. O yüzden diyor, iyilik ya da iyilerin yapabileceği hiçbir şey yoktur diyor. Mesela. Şimdi, Teoman hocamızın o düşünceleriyle, Bodrilerd'in bu düşünceleri arasında mukayese kurmak hale yaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o... İleriye götürmekten kastım bu. Mesela işte İhsan Hocam'ın ve Teoman Hocam'ın danışmanlığında yazmış olduğum tezimde. işte merkeze aldım Teoman Hocam'ın, İhsan Hocam'ın, Ayhan Hocam'ın, e, bizatihi bu cephenin hocaları, Oktay Hocam'ın kavramsal çerçevesine yola çıkarak yazmıştım. İbni Haldun, John Searle, mesela John Searle, çağdaş küresel medeniyetin ne diyeyim size cephe komutanıdır. Kitlesel yönelmişlik mevzusundan hocamızın düşüncelerini onun karşısına koydum. Asabiyeti yeniden yorumlayarak. Dolayısıyla ontolojisi derken, ikisinin ontolojisi, ne bileyim neyse o mevzu, kastım bu aslında. Yani çok daha mukayesele okumalar yaparak bunu gündeme taşıyıp bu topraklardan bir cevap sunmak ama onların da görüşlerini bilerek, onları da katarak. Şeyim buydu. Umarım bu hususta çalışmalar artar, umarım kaygılarımız eee kaygıdaşlarımızla artar. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkes hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son bir soru varsa alabiliriz. Oturumumuz çok uzadı. Soru yoksa kapatacağız. Teşekkür ediyoruz hepiniz katılımınız için, dinleyiciliğiniz için. Hocamızı rahmetle anıyoruz. Hoşça kalın.